Bismillah al-Rahman al-Rahim. İnna al-hamdu lillah, n-ahmduhu ve n-istaginhu ve n-istaghfirhu, ve n-audhu billahi min shurur anfusinav min siyat a'malina. Men yehtihi Allah, fala muzillallah, ve men yudill, fala hadiallah. N-ashhadu an la لِيُّضُحِرَهُ عَلَى ve kefa وَكَفَى بِاللّٰهِ ve وَبَاتٍ Saygıdeğer Müslümanlar, yeni bir kitaba başlıyoruz inşallah. Allah Azze ve Celle bu kitabı hepimiz için hayırlı mübarek kılsın. Ve bundan hakkıyla istifade etmemizi nasip etsin Rabbimiz Azze ve Celle. Kitabımızın ismi Tevhid Gemisi. Muhammed El Arifi'nin Yazmış olduğu bir kitap. Guraba yayınları. Allah azze ve celle Guraba yayınlarının da ecrini zayi etmesin çok e, gayretli çalışmaları var. Türkiye'deki Ehl-i Sünnet anlayışına e, yazdıkları kitaplarla önemli katkıda bulunmaktadırlar. Şahıslar sizin nezninizde de e, bu Guraba yayıncılıkta çalışan hem sahibine hem de orada Ferden bulunan herkese teşekkür ediyorum. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun inşallah. Takdim Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. İlk misal Gamlı ve kederliydi. Yanıma oturarak Hocam, gurbetten bıktım artık dedi. Ben de Allah seni bir an önce ailene ve ülkene kavuşturacaktır dedim. Duygulandı. Ve ağladı. Ardından, ''Ama hocam, Allah'a yemin ederim ki onların beni, benim de onları ne kadar özlediğimi bir bilsen.'' Düşünebiliyor musun? Annem, falan şeyhin türbesinde benim için dua etmek ve benim geri dönmemi dilemek üzere 400 milden fazla yol kat etmiş. O şeyh, öldükten sonra bile duaları kabul edilen... Sıkıntıları gideren dua edenlerin duasına duasını işiten mübarek bir adamdır. İkinci misal. Hocamız Allame Abdullah El Cibrin bana şöyle anlatmıştı. Arafan meydanındaydım. İnsanlar dua edip ağlıyorlardı. Bedenler ihramlarla sarmışlardı. Ellerini meleki Allame doğru kaldırmışlardı. Böylesine bir huşu ve hudu içindeyken gökten rahmet inmesini dilediğimiz bir sırada kemikleri incelmiş, bedeni zayıflamış ve beli bükülmüş ihtiyar bir adam dikkatimi çekti. Allah'ın veli kulu falan kimse sıkıntımı gidermeni diliyorum senden bana şefaat et, bana merhamet et diyor ve hüngür hüngür ağlıyordu. Bedenimi bir titreme sardı. Tüylerim ürperdi. Allah'tan kork diye seslendim. Allah'tan başka bir varlığa nasıl dua edersin? İhtiyaçlarını Allah'tan başkasından nasıl dileyebilirsin? Bu veli de senin gibi yaratılmıştır. Sahibi olan bir kuldur. Seni işitemez, sana cevap veremez. Hiçbir ortağı olmayan, bir ve tek olan Allah'a, Dua et. Bana döne dönerek, karışma bana ihtiyar, sen bu şeyhin Allah katındaki değerini bilmiyorsun. Ben kesin olarak inanıyorum ki, bu şeyhin izni olmadan gökten tek bir damla düşmez, yerden tek bir tohum bitmez, dedi. O bunları söyleyince, Allah'a yücedir, Allah yücedir, Allah'a ne bıraktın ki Allah'tan kork, dedim. Benim bu söylediklerimi duyunca arkasını dönüp gitti. Üçüncü, dördüncü ve beşinci misaller. İşte önümüzdeki sayfalar bu gibi insanlarla ilgili haberlerle dolu. Subhanallah, Mevla'larından başka varlıklara sığınan, ihtiyaçlarını ölülerinden dileyen bu insanlar nasıl bir inanca sahipler ve ne yapmaya çalışıyorlar? Sıkıntılı olduğu zaman, çürümüş kemiklere, cansız bedenlere yöneliyorlar. Ana karnındaki ceninin dahi hareketlerini gören, sıkıntısı olanların duasını duyan, kullarının kendisinden başkasına dua etmelerine razı olmayan, melik-i hakkı mübin olan Allah karşısındaki konumları nedir? İstersen ümmetin haline ağla, İslam beldelerine şöyle bir bak. Türbeler, makamlar, kabirler, mezarlar göreceksin. Şiddet anlarında sığınılacak, sıkıntılı durumlarda barınılacak yerler haline getirilmişlerdir. Yaşı küçük olanlar bu türbe ve makamlar üzere yetişmiş, büyükler de bu hal üzere yaşlanmışlardır. Buradaki sözlerimiz, fısıltılarımız, konuşmalarımız, çağrılarımız onlara yöneliktir. Bu haykırış, yakarış ve çağrılarımız, böylesi olumsuz davranışlar içinde bulunan erkeklere ve kadınlara yöneliktir. Böyleleri dalgalar çarpmış da, yollarını kaybetmiş tekneler gibi der, gibidirler. Sonunda da kurtuluş gemisinden geri kalmış, ve müşrik olarak hayatını, hayata gözlerini yummuşlardır. Ama kendilerinin Müslüman olduğunu sanmaktadırlar. Bu gemi Nuh'un gemisi gibi olan tevhid gemisidir. Bu gemiye binen kurtulur. Binemeyen helak olur. İslam ülkelerinde nicelerini gördük. Akraba, kardeş, komşu, dost... İyi şeyler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında sapıtıp gitmişlerdi. İşte bu sebeple elinizdeki kitap hiçbir ortağı bulunmayan, bir ve tek olan Allah'a ibadet etmeleri için insanlara bir çağrı olarak kaleme alınmıştır. Doktor Muhammed el Arifi Çırpınan deniz. Dünya müşriklerle doluydu. Biri puta dua ediyor, öteki mezara ümit bağlıyor. Biri insana ibadet ediyor, bir başkası da ağaca tazim gösteriyordu. Rableri bu insanlara baktı, hepsine arabada, da Acemede gazap etti. Sadece tevhid ehli olan bir kısım kitap ehli müstesna oldu. Bu şaşkınlardan biri de o zamanın efendilerinden biri olan Amir, Amr bin Cemuh idi. Menaf adında bir putu vardı. Ona kurbanlar sunar, önünde secdeye kapanırdı. Menaf sıkıntılı anlarında Amr'ın sığınağı ihtiyaç duyduğunda barınağıydı. Onun odundan yaptığı bir putuydu Menaf. Fakat... Ailesinden de, malından da daha çok değer verirdi ona. Amr bu putu, bu putu kutsallaştırmada, süsleyip güzel kokular sürmede ve elbiseler giydirmede oldukça ileri gidiyordu. Dünyayı tanıdığı andan altmış yaşını geçene dek bu hal üzere devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de peygamber olarak vazifelendirilip, Mus'ab bin Umer radiyallahu davetçi ve öğretici olarak Medine halkına gönderince, üç oğlu anneleriyle birlikte Amr bin Cemuh'un haberi olmadan Müslüman oldular. Babalarına gidip öğretici olarak gelen davetçiyi haber verdiler, Kur'an okudular. Babacığım, insanlar ona tabi oldular. Onun peşinden gitmek hakkında sen ne dersin dediler. ''Menaf'a danışmadan bir şey diyemem. Bakacağım. Bakalım ne diyor?'' dedi. Daha sonra Amr kalktı ve Menaf'ın yanına gitti. Putlarıyla konuşmak istediklerinde putun arkasına yaşlı bir kadın koyarlardı. Bu yaşlı kadın sözde putun kendisine ilham ettiklerini söyleyerek onlara cevap verirdi. Amr topallayarak Menaf'a doğru yürüdü. Ayaklarından biri ötekinden daha kısaydı. Sağlam ayağı üzerine dikilerek putun önünde saygı ve hürmetle durdu. Sonra putu överek medhetti. Ardından da ey menaf, hiç şüphesiz sen gelen bu adamdan haberdarsın. Senden başkası için bir kötülük istemiyor. Bizi sana ibadet etmekten alıkoyuyor. Ey menaf, bana ne yapacağımı işaret et dedi. Ama put hiçbir şey söylemedi. Amr söylediklerini tekrarladı. Fakat put yine bir şey demedi. Sonra Amr, herhalde sen bana kızdın. Ben de öfken yatışana kadar birkaç gün sana bir şey söylemem dedi. Sonra çıkıp gitti. Gece olduğunda oğulları menafa aldılar ve leşlerin, pisliklerin bulunduğu bir çukura götürüp attılar. Amr sabah olunca selamlamak üzere yanına gittiğinde putunu yerinde bulamadı. Avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Yazıklar olsun size. Geceleyin ilahımıza bu düşmanlığı kim yaptı?'' Ailesi hiç ses çıkartmadı. Amr korkuya kapıldı. Ne yapacağını bilemedi. Putu aramak üzere evden çıktı. Tepe taklak olmuş vaziyette çukurun içinde buldu. Çıkarıp güzel kokular sürdü ve tekrar yerine götürdü. Puta ''Ey menaf, bunu sana ki, kimin yaptığını bir öğrenirsem onu rezil edeceğim.'' dedi. Ertesi gece oğulları yine putu aldılar ve götürüp aynı pis çukura attılar. İhtiyar sabah olunca putunu yine yerinde göremedi. Öfkelenerek tehditler savurdu. Sonra gidip aynı çukurdan putu çıkararak yıkadı ve güzel kokular sürdü. Gençler her gece aynı şeyleri yapıyorlardı. O da her gün o gidip o çukurdan putu çıkarıyordu. Amr durumdan iyice sıkılınca yatmadan önce menafın yanına gitti ve Yazık sana menaf, keçi bile kendini koruyabiliyor diyerek putun kafasına bir kılıç astı ve düşmana karşı kendini koru dedi. Gece olunca gençler yine geldiler. Putu götürüp ölü bir köpek leşine bağladılar ve pisliklerin toplandığı bir kuyuya attılar. Sabah olunca ihtiyar yine putunu aradı. Putu o halde görünce şöyle dedi. Erkek tilkinin kafasına işediği rap. Tilkilerin işediği adam düştü bitap. Daha sonra Allah'ın dinine girdi ve din meydanında salihlerin yarışına katıldı. Amra dikkat edin. Müslümanlar Bedir savaşına çıkmak istediklerinde yaşlı ve topal diye oğulları ona engel oldular. Ama o cihada çıkmak için ısrar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yardımına başvurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun Medine'de kalmasını emretti. Böylece Amr Resulullah'a itaat edip Medine'de kaldı. Uhud gazvesi yapılacağı zaman Amr yine cihada çıkmak istedi. Oğulları yine engel oldular. Çocukları engellemelerinde aşırıya kaçınca Amr gözyaşlarına engel olmaya çalışarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve şöyle dedi: Ya Rasulallah, oğullarım benim seninle beraber cihada çıkmama mani oluyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah seni mazur görmüştür. Bu o: Ya Resulullah, Allah'a yemin olsun ki bu topallığımla cennete dolaş cennette dolaşmayı arzu ediyorum." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihada çıkmasına izin verdi. Amr silahını aldı ve Allah'ım bana şehitlik nasip et. Aileme beri geri dönderme diye dua etti. Savaş meydanına varınca iki ordu karşılaştı. Kahramanlar haykırdı, oklar atıldı. Amr karanlıklar ordusuna kılıcıyla darbeler indirmeye putperestlere karşı savaşmaya başladı. En sonunda bir kafir ona yönelerek onu şehitlik mertebesine ulaştıracak kılıç darbesini indirdi. Amr anh defnedildi ve Allah'ın kendilerine nimet verdikleri kimselerin kervanına katıldı. 46 yıl sonra Muaviye radiyallahu anh döneminde Uhud şehitleri kabristanına şiddetli bir sel baskını olmuş Kabristan su ile dolmuştu. Müslümanlar şehitlerin cesetlerini nakletmeye koştular. Amr bin Cemuh, Cemuh'un kabrini kazdıklarında bir de baktılar ki Amr'ın cesedi yumuşacık. Kolları, bacakları bükülmüş bir vaziyette. Sanki uyuyor. Toprak onun bedenine hiçbir zarar vermemiş. Kendisine ayen beyan olan Hakk'a döndükten sonra Allah'ın amra nasıl bir son nasip ettiğini Allah rızası için iyi düşün. La ilahe illallah'ı gerçekleştirince Allah'ın ahiretten önce daha dünyadayken kerametini nasıl ishar ettiğine bakın. Bu kelime göklerin ve yerin kendisiyle ayakta durduğu kelimedir. Allah'ın tüm mahlukatı yaratmış olduğu fıtrattır. Cennete girme sebebidir. Cennet ve cehennem bu kelime ile yaratılmıştır. İnsanlar da bu kelime sebebiyle müminler ve kafirler, iyiler ve kötüler olarak ayrılmışlardır. Allah'ın huzurunda şu iki şeyden sorulmadıkça kulun ayakları yerinden bile oynamaz. Neye ibadet ediyordunuz? Peygamberlere ne cevap verdiniz? Kurtuluş Gemisi Nice insan tevhidi gerçekleştirmediği için diğer helak olanlarla birlikte helake yuvarlanmış, din gününe kadar lanet edilmeyi hak etmiştir. Allah tek Rab'dır. Kul ondan başkasına tevekkül edemez. Ondan başkasına rağbet duyamaz. Ondan başkasından korkamaz. Ondan başkası adına yemin edemez. Ondan başkası için adakta bulunamaz. Ondan başkasına tövbe edemez. Ondan başkasından isteyemez. İşte la ilahe illallah şahadetinin gerçek anlamı budur. Bu sebeple Allahu Teala La ilahe illallah tanıklığını hakkıyla yerine getirene cehennemi haram kılmıştır. Muaz radıyallahu anha bakın, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ardından yürürken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden arkasını dönüp ona şöyle sordu. Ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkını, kulların da Allah üzerindeki hakkını, Biliyor musun? Muaz radiyallahu anh Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ona ibadet etmeleri. Kulların Allah üzerindeki hakkı da hiçbir şeyi ortak koşmayanların azap görmemesidir buyurdu. Abdullah bin Mes'udu Allah anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, Allah katında en büyük günah hangisidir? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Seni yaratmış olduğu halde, Allah'a eşler koşmandır. Yahut da eş koşmandır. Buyurdu. Evet. Allah, peygamberleri tevhid için göndermiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Biz her toplum içinde Allah'a ibadet edin, taguttan kaçının diye bir peygamber göndermişizdir. Nahl Suresi ayet 36 Tagut, Allah dışında ibadet edilen her şeydir. Put da olabilir, taş da olabilir, mezar da olabilir... Ağaç da olabilir, herhangi bir insan da olabilir, herhangi bir nesne de olabilir. Tevhid, peygamberlerin ilk görevleridir. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahmandan başka ibadet edilecek ilahlar edinin diye emretmiş miyiz? Zuhruh Suresi Ayet 45 Bilakis yaratılanlar sırf Allah'ı birlemek için yaratılmıştır. Zira Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresi ayet 56 Bütün amellerin kabul edilebilmesi tevhide bağlıdır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Şayet şirk koşmuş olsalardı, yapmış oldukları ameller boşa giderdi. En'am suresi ayet 88. Tevhidi gerçekleş gerçekleştiren kurtuluşa erer. Nitekim Tirmizi'de yer alan sahih ve kutsi bir hadiste Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu! Dünya dolusunca hata ile bana gelsen ve bana hiçbir şeyi şirk koşmamış olarak benimle karşılaşsan ben de sana dünya dolusunca mağfiretle gelirim. Sahip olduğu bu muazzam değer sebebiyle Resulullah tevhidi kaybetmekten çok korkmuşlardır. Sahip olduğu bu muazzam değer sebebiyle peygamberler tevhidi kaybetmekten çok korkmuşlardır. İşte muvahhidlerin atası putları yerle bir eden beyti haramın banisi İbrahim aleyhisselam melik Allah'a nasıl yakarıyor? Beni ve evlatlarımı putlara tapmaktan uzak tut. İbrahim aleyhisselam bile böyleyken kim beladan emin olabilir ki? Sapıklık başlıyor. Şirk ilk defa Nuh kavminde ortaya çıktı. Ve Allah Nuh'u peygamber olarak gönderdi. Ona itaat ederek Allah'ı tevhid eden kurtuluşa erdi. Allah'a şirk üzerinde kalmayı sürdürenleri ise tufan ile helak etti. İnsanlar Nuh'dan sonra bir süre daha tevhid üzere devam ettiler. Sonra İblis bu durumu bozarak fesat tohumlarını yeşertmeye başladı. Kullar arasında şirki yaygınlaştırdı. Allahu Teala müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberi göndermeyi sürdürdü. Peygamberleri göndermeyi sürdürdü. En sonunda da nebi'lerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. O da tevhide davet etti. Müşriklerle cihat etti ve putları kırdı. Ondan sonra ümmeti tevhid üzere devam etti. Ta ki evliyayı ve salih kulları tazim etmek sebebiyle şirk ümmetinden bir kesimine geri dönünceye kadar. Nihayetinde bu kimselerin kabirleri üzerinde türbeler inşa edildi. Onlara dualar edildi. İstigaselerde bulunuldu, makamlarına adaklar adanıp kurbanlar kesildi, çabutlar bağlandı, adaklar adandı, dilekler dilendi. Bu şirke kendi iddialarınca salih zatlarla tevessül ve onlara duyulan saygı adını verdiler. Onlara besledikleri sevginin ve kabirlerine gösterdikleri tazimin, kendilerini Allah'a daha çok yakınlaştıracağını iddia ettiler. Bu iddianın ilk müşriklerinde ilk müşriklerin de gerekçesi olduğunu unutmuşlardı. O ilk nesil müşrikleri putları hakkında şöyle diyorlardı. Biz onlara bizi Allah'a daha da yakınlaştırmalarından başka bir amaç ile ibadet etmiyoruz. Hayret vericidir ki Onların bu şirklerini reddettiğin zaman sana kesinlikle hayır. Biz muvahhid insanlarız. Rabbimizin kullarıyız derler. Tevhidin Allah'ın varlığına ve ibadet olunmaya yalnızca Allah'ın layık olduğuna inanmak manasına geldiğini sanırlar. Bu anlayış tevhidin ne olduğu ile ilgili kısır bir anlayıştır. Bu anlayışa göre Ebu Cehil ve Ebu Lep muahedtlerler. Zira onlar da Allah'ın ibadet edilmeye layık değer en büyük ilah olduğuna inanıyorlardı. Fakat bununla beraber Allah'a ulaştıracaklarını ve kendilerine şefaatçi olacaklarını zannettikleri başka ilahları da ona ortak koşuyorlardı. Ahir da mane en ilhamdulillahir Rabbi alaemin. Bismillahirrahmanirrahim. Veselatu vesselam ala Rasulillah. Tevhid Gemisi isimli kitabımızın okumasına devam ediyoruz. Kıssa. Beha'kenin Hasin Hasen senedle rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında daveti ile ortaya çıktığında Kureyş kafirleri insanları ondan nefret ettirip uzaklaştırmaya çalıştılar. Onun hakkında sihirbaz, kahin, deli dediler. Fakat ona tabi olanların sayısının eksilmediğini, hatta daha da arttığını gördüler. Bunun akabinde mal ve dünya ile kandırmak hususunda görüş birliğine vardılar. Bu iş için de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hüseyin bin el-Munzir el-Huzayli gönderdiler. Bu adam onların ileri gelenlerinden biriydi. Hüseyin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince, Ey Muhammed! Birliğimizi bozdun, gücümüzü böldün, onu yaptın, bunu yaptın. Mal istiyorsan, mal toplayalım da, malı en fazla olanımız sen ol. Kadın istiyorsan, seni en güzel kadınla evlendirelim. Krallık istiyorsan, seni başımıza kral yapalım dedi. Husayn aldatmak için benzer sözler söylemeye devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sözlerini sessizce dinliyordu. Husayn konuşmasını bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bitirdin mi ey Ebu İmran diye sordu. Husayn evet dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Sorduklarıma cevap der. Ne istiyorsan sor. Ey Ebu İmran, kaç ilaha ibadet ediyorsun? Yedi ilaha, altısı yerde biri gökte. Malın helak olduğu zaman kime dua edersin? Göktekine dua ederim. Yağmursuzluk yüzünden kime dua edersin? Göktekine dua ederim. Evladı iyalin aç kalırsa kime dua edersin? Göktekine dua ederim. Duana icabet eden, eden sadece o mu, yoksa hepsi birden mi icabet ederler? Elbette ki o tek başına icabet eder. Tek başına o icabet eder, tek başına sana nimet bahşeder ama sen ötekileri de ona ortak edersin. Yoksa senin aleyhinde ona karşı onların galip gelmesinden mi korkuyorsun? Hayır, ona karşı güç getiremezler. Ey Hüseyin! Müslüman ol, sana Allah'ın fayda vereceği bazı sözler öğreteyim. Konuyla ilgili nasihat. Evet, lata ve uzaya ibadet ediyorlardı. Fakat bunları en büyük ilah olan Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştıracak küçük ilahlar olarak görüyorlardı. Kendileri için, Allah katında şefaatçi olmaları için... Onlara türlü ibadetler yapıyorlardı. Bu sebeple biz onlara bizleri Allah'a daha fazla yakınlaştırmalarından başka bir amaç için ibadet etmiyoruz ki diyorlardı. Allah'ın yaratan, rızık veren, yaşatan ve öldüren olduğuna inanıyorlardı. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler de ki hamd Allah'a mahsustur fakat onların çoğu bilmezler Lokman suresi ayet 25 Sahihain'de ve diğer kaynaklarda Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necit tarafına bir suvari birliği gönderdi. Maksadı Medine etrafında olup bitenleri gözetmekti. Hayvanları üzerinde gezinirlerken silahını kuşanmış ve ihramını giyinmiş bir adamla karşılaştılar. Adam, "Lebbeyk Allahumme lebbek, lebbeyke la şerike leke, illa şeriken huve lek. Temlikuhu ve melek." diyerek telbiye getiriyor ve "illa şeriken huve" lek, ''Temlikuhu ve mâ melek'' diye tekrarlıyordu. Adamın bu telbiyesinin manası şöyledir. ''Buyur Allah'ım buyur, buyur, senin tek bir ortağın dışında hiçbir ortağın yoktur. Sen ona maliksin ama o hiçbir şeye malik değil.'' Sahabiler bu adama doğru gittiler. Nereye gittiğini sordular. Mekke'ye doğru, Mekke doğru gittiğini söyledi onlara. Sahabiler adamın haline baktılar. Adam nübüvvet iddiasında olan Müseylemetül Kezzab'ın memleketinden geliyordu. Adamı sıkıca bağladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görsün de dilediği hükmü versin diye Medine'ye getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı görünce ashabına kimi esir aldığını aldığınızı biliyor musunuz? ''Bu Hanife oğullarının efendisi Sumame bin Esal'dir.'' dedi. Sonra da ''Onu mescidin direklerinden birine bağlayın ve ikramda bulunun.'' dedi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine gidip yemeklik bir şeyler topladı ve ona gönderdi. Sumame'nin bineğin de, bineğinin de yemlenip bakımının yapılmasını sabah akşam sahibine gösterilmesini... Emretti. Sumame'yi mescidin direklerinden birine bağladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına çıktı ve "Yanında ne var ey Sumame?" dedi. Sumame, "Yanımda hayır var ey Muhammed. Beni öldürecek olursan kan sahibi birini öldürürsün. Yani kavmim benim adıma senden intikam alır. İyilik yapacak olursan sen de şükran borcu olan biri yüzünden iyilik görürsün." ''Mal istiyorsan dilediğin şeyi iste.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ertesi güne kadar onu kendi haline bıraktı. Sonra yine ''Ey Sumame yanında ne var?'' diye sordu. ''Dediğim şey var. Beni öldürecek olursan kanlı biri olarak sen de öldürülürsün. İyilik edecek olursan sen de iyilik görürsün. Eğer mal istiyorsan ne kadar istersen o kadar iste.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sonraki güne kadar onu yine kendi haline bıraktı. Sonra ona uğradı ve yanında ne var ey Sumame diye sordu. Sana söylemiş olduğum şey var dedi Sumame. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Müslümanların namazlarını, konuşmalarını, ikramlarını gördüğü halde Müslüman olmadığını görünce Sumame'yi serbest bırakın dedi. Sumame'yi mescide yakın bir suyun yanında serbest bıraktılar. Sumame gusletti sonra mescide girdi şöyle dedi. Eşhedü Allah, la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah. Ey Muhammed, yeryüzünde bana senin yüzünden daha sevimsiz bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün bana en sevimli yüz haline geldi. ''Vallahi bana senin dininden daha sevimsiz bir din yoktu. Şimdi senin dinin en sevimli din oldu.'' ''Vallahi bana senin şu memleketinden daha sevimsiz bir memleket yoktu. Ama şimdi en sevimli memleket oldu.'' Sonra da ''Ey Allah'ın Resulü, senin suvarilerin ben ömre yapmak isterken beni yakaladılar. Ne dersin?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hayırla müjdeledi. Mekke'ye yolculuğunu tamamlayıp ümre yapmasını emretti. Sumame Mekke'ye gitti. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk diye telbiye getiriyordu. Evet Müslüman oldu ve lebbeyke la şerike lek buyur Rabbim senin hiçbir ortağın yoktur. Allah ile birlikte ibadet olunacak hiçbir kabir yoktur. Huzurunda namaz kılınacak, kulluk edilip secde edilecek hiçbir put yoktur diyordu. Daha sonra Sumema radıyallahu anh Mekke'ye girdi. Kureyş ileri gelenleri ondan havadis almak için yanına geldiler. Lebbeyke la şerikelek. Lebeyke la şerikelek diye telbiye getirdiğini duydular. Birisi ona, sen sabi mi oldun diye sordu Sumame. Hayır, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Müslüman oldum dedi. Mekkeli müşrikler eziyet etmek isteyince onlara bağırarak şöyle dedi. Hayır, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin vermedikçe size yemameden eden tek bir buğday tanesi bile gelmez. İşte o müşrikler kendi taptıkları ilahlara gösterdikleri tazimden daha fazlasını bu şekilde Allah'a gösteriyorlardı. Rabbinin hakkı için söyle bana, Ebu Cehil'in şirki ile, Ebu Leheb'in şirki ile bugün kabirler yanında kurban kesenlerin, türbelerin eşiklerinde secdeye kapananların, türbelere kurbanlar kesip, Etrafında tavaf edenlerin ya da bir velinin makamında boynu bükük, huşu içinde durarak dilek tutanların, sıkıntılarının giderilmesini isteyenlerin, çürüyüp gitmiş kemiklerden hastaların şifa bulmasını, yolcuların salimen dönmesini dileyenlerin şirkleri arasında ne fark var? Hayret doğrusu. Halbuki Allah şöyle buyuruyor. Allah'tan başka ibadet ettiklerinizde sizin gibi birer kuldur. Eğer dürüst kimseler iseniz haydi onlara dua edin de sizin duanıza icabet etsinler bakalım. Araf Suresi ayet 194. İşte kabirlerin yanında kurban kesenlerin, kabirde yatanlara yakınlaşmaya çalışanların, kabirlerin etrafında tavaf edenlerin içine düştükleri bu şirk, günahların en büyüğüdür. Evet. Zina'dan daha büyüktür. İçki içmekten, adam öldürmekten, anaya babaya asi olmaktan daha büyüktür. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakini dilediği için bağışlar. Nisa suresi ayet 116. Evet, Allah zinakarları bağışlarken, katilleri, canileri bağışlarken kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahihayında geçtiği üzere şöyle haber vermiştir. İsrail oğullarından fahşe bir kadın çölde yürüyordu. Bir kuyunun kenarında bir köpek gördü. Köpek bazen kuyuya tırmanmaya çalışıyor, bazen de etrafında dolaşıyordu. Çok sıcak bir gündü. Susuzluktan köpeğin dili dışarı sarkmıştı. Neredeyse susuzluktan ölecekti. Rabbine isyan eden, başkalarını da yoldan çıkaran, fuhşiyat ve günah içinde yüzen, haram mal yiyen bu kadın, o köpeği görünce ayakkabısını çıkardı, kuyudan su çekerek köpeğe içirdi. Bu yaptığı sebebiyle Allah o kadına mağfiret etti. Allahu Ekber, Allah. Onu bağışladı. Ama neye karşılık? Geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç mu tutuyordu? Allah yanında canını mı vermişti? Kesinlikle hayır. Sadece bir köpeğe bir içimlik su vermişti. Bunun karşılığında da Allah azze ve celle onu bağışladı. Çünkü bu kadın masiyetler içerisinde yaşıyordu. Ama Allah'a ne bir veliyi ne de bir kabri ortak koşuyordu. Taşa, insana yahut da başka bir nesneye tazim göstermiyordu. Allah Azze ve Celle de onu bağışladı. Günahlara mağfiret ne kadar yakın, müşriklere ise ne kadar uzaktır. Aa ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. B Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve Bad. Saygıdeğer Müslümanlar. Tevhid Gemisi isimli kitabımızın 36. sayfasından okumaya devam ediyoruz. Yeni bir kıssa. Bazı insanlar zinakarların, içki içenlerin çokluğunu görünce korkar, sıkıntı hisseder ve üzülürler. Ama kabirlerin eşiklerine yüz sürenlerin, kabirlere türlü ibadet yapanların çokluğunu görmelerine rağmen etkilenmezler. Halbuki zina ve içki içmek büyük günahtır. Ama insanı İslam dairesinin dışına çıkarmaz. Yüce Allah'tan başkaları için ibadet yapmak ise insanın kafir olarak ölmesine neden olan şirktir. İşte bu sebeple Rabbani alimler akide eğitimini en temel esas olarak belirlemişlerdir. İlim adamlarından biri tevhidin önemi hakkında bir kitap telif edip talebelerine şerh etmeye başlamıştı. Kitabın konularını onlara defalarca tekrarlıyordu. Talebelere bir gün ona şöyle dediler. Hocam, bu dersi başka konularla değiştirmeni istiyoruz. Kıssalara, siyere ve tarihe dair ders yapalım. Hoca şöyle dedi. İnşallah bu hususu bir gözden geçirelim. Ertesi gün hoca, talebelerin karşısına tasalı bir şekilde ve düşünceli olarak çıktı. Talebeler, Hocanın bu hüzünlü halinin nedenini sordular. Hoca şöyle dedi. Civar köyde bir adam duydum. Yeni bir eve taşınmış. Cinlerin musallat olmasından korkup, evin eşiğinin yanında cinlere daha yakın olmak amacıyla horoz kesmiş. Bu konuyu benim için araştıracak birini gönderdim. Talebeler bundan fazla etkilenmediler. Sadece hidayete erişmesi için dua edip sustular. Ertesi gün hoca, Onlara yine bir araya geldi, şöyle dedi. Dünkü haberi araştırdık. Olay bana anlatıldığından farklıymış. Adam cinlere yakın olmak amacıyla horoz kesmemiş, annesiyle zina etmiş, bu duydukları karşısında talebeler galeyana geldiler, sövdüler, saydılar, hakaret ettiler. Bu yaptığının reddedilmesi, nasihat edilmesi ve cezalandırılması gerekir, dediler her kafadan bir sürü farklı farklı sesler çıktı. Bunun üzerine hoca şunları söyledi. Hayret, hayret edilecek bir haliniz var. Büyük günaha düşmüş biri için böyle şiddetli tavır alıyorsunuz, halbuki bu günah onu dinden çıkarmıyor. Ama şirk içine düşen, Allah'tan başkası için kurban kesen, Allah'tan başkası için ibadette bulunan birine karşı, Aynı tepkiyi göstermiyorsunuz. Talebeler sustular. Hoca onlardan birine işaret etti ve kalk ve bize kitabı tevhidi ver de yeniden açıklayalım dedi. Şirk en büyük günahtır. Allah azze ve celle kesinlikle onu bağışlamaz. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Lokman suresi ayet 13 Cennet müşriklere haramdır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur. Maide suresi ayet 72. Kim şirk içine düşerse bu şirk onun namaz, oruç, hac, cihat, sadaka, zekat ve benzeri bütün ibadetlerini ifsad eder. Nitekim Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. yolunmuştur. Andolsun ki Allah'a ortak koşarsan işlerin mutlaka boşa gider ve Hüsranda kalanlardan olursun. Zümer Suresi Ayet 65 Yeni bir konu. Şirkin çeşitli şekilleri vardır. Şirkin bazısı dinden çıkarır. Tevbe etmeden ölenin, ölen kişinin cehennemde ebedi kalmasına sebep olur. Mesela Allah'tan başkasına dua etmek. Allah'tan başkası için kesilen kurbanlarla, yapılan adaklarla Kabirlere, cinlere, şeytanlara yakınlaşmaya çalışmak. Ölülerden, cinlerden, şeytanlardan zarar verirler, hasta ederler diye korkmak. Bugün türbelerin ve mezarların başında yapıldığı şekilde ihtiyaçların giderilmesi, sıkıntıların ortadan kaldırılması için dua edilmesi gibi. Yalnızca Allah'ın muktedir olduğu konularda, Allah'tan başkasına ümit bağlamak. Kabirler ancak ibret almak ve ölüye dua etmek için ziyaret edilebilir, edilebilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabirler size ahireti hatırlatır buyurmuştur. Bu erkekler içindir. Kadınların kabirleri ziyaret etmeleri meşru kılınmamıştır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara lanet etmiştir. Zira kadınların kabirleri ziyaret etmeleri ya da kendileri ya da başkaları için fitne sebebi olacaktır. Orada yatanlara dua etmek, onlardan imdat dilemek, yardım istemek ki buna istigase denir, onlar için kurban kesmek, onlar ile teberruk etmek, ihtiyaçları onlardan talep etmek... Onlar için adakta bulunmak amacıyla kabirleri ziyaret etmek işte bunlar büyük şirktir. Kabirde yatan kişinin peygamber, veli veya salih bir zat olması asla durumu değiştirmez. Hepsi de sonuçta birer insandır. Ne fayda verebilirler ne de zarar. Allahu Teala yaratılanlar içinde en sevdiği olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştur. De ki, ben kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar ne de bir menfaat verme gücüne sahibim. Yunus suresi ayet 49. Bazı cahillerin yaptıkları peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabri, Hüseyin radiyallahu anh'ın kabri, Geylani'nin kabri veya Başka başka kimselerin kabri yanında dua etmek, medet dilemek gibi davranışlar bu kapsama dahildir. Kabirlerin yanında namaz kılmak veya Kur'an okumak amacıyla kabirleri ziyaret etmek bid'attir. Kabri ziyaret edecek kişi için meşru olan tek davranış, ibret almak ve kabirde yatan ölü için dua etmektir. Hayret edilecek bir durum da şudur kabirde yatanların çürümüş gitmiş birer ceset olduklarını ve yaşayan insanın dahi içinde bulunduğu durumdan kurtulamayacağını bilen bir kısım Müslümanlar, gidip ölülerden dualarını kabul etmelerini ve sıkıntılarını gidermelerini istiyorlar. Tazim gösterilen, üzerine yapı inşa edilen birçok türbenin, kabrin hizmetkarları ve bakımıyla ilgilenen görevlileri vardır. Gayet takva ehli ve dindar görünüp, İnsanlarla, insanlara türlü yalanlar uydururlar. İnsanları Allah'a şirk koşmaya davet etmektedirler. Bir başka konu, çağrı. Ölülere dua eden o kimselere şunları söylemek istiyorum. Eşiklerinde ağladığınız, şefaatlerini umduğunuz bu ölüler, dua ettiğiniz zaman sizi duyuyorlar mı? Ya da size bir fayda... Veya zarar verebiliyorlar mı? Kesinlikle hayır. Vallahi sizi duyamazlar. Billahi size fayda veremezler. Aksine sizi yardımcısız bırakırlar. Bilakis zarar verirler. Şu küçük çocuğun yaptığı öyle güzel bir davranış ki, daha 13 yaşındayken babasıyla birlikte Hindistan'a gitmiş. Hindistan büyük bir ülke. Halk arasında çok tanrılığı ve birbirinden farklı batıl inançlar olduğu için çeşit çeşit de tanrılar var. Her şeye tapıyorlar. Canlı cansız, insan, hayvan, bitki, yıldız ne bulurlarsa ona ibadet ediyorlar. Çocuk tapınaklara girmiş insanların Hindistan cevizi meyvesine taptıklarını görmüş. Hindistan cevizinin üzerine göz Burun ve ağız çizdiklerini görmüş Ona buhurlar, yiyecekler ve içecekler sunduklarına şahit olmuş Ona ibadet ettiklerini de görmüş Onlar secde ettikleri bir sırada da cevizi alıp kaçmış İbadet edenler başlarını, başlarını secdeden kaldırdıklarında ilahlarını görememişler Etraflarına bakınırken çocuğun ilahlarını alıp kaçtığını görmüşler bunun üzerine ibadetlerini yarıda keserek çocuğun peşine düşmüşler. Çocuk onlardan uzaklaşınca yere oturup cevizi kırmış. İçindeki suyu içmiş ve kalanını da yere atmış. İnsanlar ilahlarının kırılmış olduğunu görünce bağırışmaya başlamışlar. Çocuğu yakalayıp dövmüş, itip kalkmışlar. Sonra da o beldenin hakimine götürmüşler. Hakim çocuğa sormuş. O ilahı sen mi kırdın? Çocuk da hayır. Ben sadece cevizi kırdım diye cevap vermiş. Hakim ama o onların ilahıydı deyince çocuk hakime. Hakim bey siz hiçbir gün Hindistan cevizi kırıp yediniz mi? Demiş. Hakimin evet demesi üzerine çocuk. Peki o halde aradaki fark nedir? Diye sormuş. Hakim şaşırmış ve susmuş. Cevap vermemelerini İstercesine Hindistan cevizine tapanlara bakmış. Onlar da ama onun iki gözü bir de ağzı vardı demişler. Çocuk sesini yükselterek konuşuyor muydu diye sormuş. Hayır demişler. Peki duyabiliyor muydu demiş. Yine hayır demişler. O halde ona niye ibadet ediyorsunuz ki deyince inkarcılar cevap verememişler. Allah zalim toplumuza Hidayet vermez. Hakim o insanların çocuğa bir kötülük yapmalarından korkmuş. Bu yüzden çocuğa senin ceza olarak 150 rupi vermeni kararlaştırdık demiş. Çocuk bu cezaya gönül rızası olmadan ödemiş. Ama oradan muzaffer olarak insanlara bir ders vererek çıkmış. İşin kötüsü gönüllere kabirlere bağlı olanlar ölülere tazim göstermekle ihtiyaçlarını gidermeleri gidermelerini istemekle yetinmeyip kabirleri süslemek, yükseltmek ve üzerine bina yapmak için bir sürü para harcıyorlar. İşte onların kabirlerin üzerine yaptıkları bu kubbe ve türbeler ikiye ayrılmaktadır. 1. Müslümanlara ait genel mezarlıklarda yapılan türbeler öyle ki bunların diğer kabirlerin arasında şaşalı bir görünümü vardır. 2. Mescitlerde inşa edilen türbeler veya mescitlerin üzerlerinde inşa et, edildiği türbeler. Bu türbeler mescidin kıble tarafında, arkasında ya da yan tarafında bulunabilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumdan sakındırarak şöyle buyurmuştur. Allah'ım, kabrime tapınılan bir put haline getirme. Allah Peygamberinin kabirlerini ibadethane edilenlere lanet etsin. Bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem kendi kabri için hem de diğer kabirler için geçerlidir. Ali radıyallahu anh Ebul Heyyaca şöyle söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni hiçbir put bırakmayıp yıkmak, hiçbir kabir bırakmayıp yerle bir etmek için gönderdiği görevler, ben de seni görevlendirmeyeyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabrin kireçlenmesini, üzerine oturulmasını, bina yapılmasını ve yazı yazdırılmasını yasaklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabirler üzerinde mescitler ve kandiller edinenleri de lanetlemiştir. Sahabe, tabi'in, ve Tebe-i Tabi'in dönemlerinde İslam beldelerinin hiçbirinde böyle şeyler yoktu. Ne bir peygamberin ne de bir başkasının kabrinde bu tür şeylere rastlanmazdı. Acı gerçek. Bugün ise şu acı gerçeklere bir bakın. Mısır. Mısır'ın şehirlerine ve köylerine yaşan yayılmış tam altı bin evliya türbesi vardır. Buralar, müritlerin ve sevenlerin mevlüt törenlerinin yapıldığı merkezler haline almış durumdadır. Hatta öyle ki, sene boyunca Mısır'ın herhangi bir yerinde herhangi bir velinin doğumu münasebetiyle tertiplenmiş bir törenin olmadığı bir gün bulmak zordur. Dahası, türbesi olmayan bir köy, bereketten mahrum kalmış görülmektedir. Türbeler büyüklü küçüklüdür. Türbenin yapısı ne kadar büyükse sahibinin şöhreti ne kadar yaygınsa itibarı da ziyaretçileri de o kadar fazla olur. Kahire'nin en büyük türbesinin Hazreti Hüseyin türbesi, Seyyide Zeynep türbesi, Seyyide Aişe türbesi, Seyyide Sekine türbesi, Seyyide Nefise türbesi, İmam Şafii türbesi, Lesbin Saat türbesi, Tanta'da Bedevi türbesi, Desukta Desuki türbesi, Hümeysera köyünde Şazeli türbesi, Hüseyin'e ait olduğu iddia edilen bir mezar. İnsanlar bu mezarı ziyaret edip çeşitli kurbanlarla, adaklarla ona yakınlaşmaya çalışıyorlar. İş artık tavafa ve şifa dileğinde bulunmaya Sıkıntı anında ihtiyaçların giderilmesi talebinde bulunmaya kadar varmıştır. Seyyid Bedevi Türbesi'nin sene içinde hacci Ekber'e benzer mevsimleri olur. Ülke içinden ve dışından sünnisiyle, şiisiyle insanlar oraya akın ederler. Celaleddin Errumi'nin mezarı üzerinde Müslüman, Yahudi ve Hristiyan olarak üç dinin ıslahçısı yazar. Bu putun kut bu azam olduğu iddia edilir. Şam. Güvenilir araştırmacılar sadece Dimashk'te 194 tane türbe bulunduğunu, bunların 44 adedinin de meşhur olduğunu söylemişlerdir. 27'den fazla kabir sahabeyi Kiraman nisbet edilmektedir. Dimeşk'te Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam'ın başının bulunduğu bir türbe vardır. Bu türbe Emevi Camii'nin içinde yer alır. Camiinin yanında da Selahaddin Eyyubi ve İmamuddin Zenginin kabri ve ziyaret edilen tevessülde bulunulan daha başka kabirler bulunmaktadır. Yine Suriye'de Fususül Hikem kitabının müellifi Muhyiddin İbni Arabi'nin de türbesi vardır ki bu şahıs sapık ve facir biridir. Türkiye'de de sayılamayacak kadar çok camide türbe vardır. Bunların en meşhuru İstanbul'da Ebu Eyyub el-Ensari'ye nispet edilen bir kabrin üzerine inşa edilmiş olan camidir. Hindistan ve Pakistan'da da binlerce insanın akın akın ziyaret ettiği binlerce türbe vardır. Irak'ta ise yalnızca Bağdat'ta 150'den fazla cami bulunmaktadır ki bunların biri bile türbesiz değildir. Musul'da 76'dan fazla cami vardır. Ve hepsinin içinde türbe vardır. Bunların tümü mescitlerin içinde bulunan ve tek başına olan türbelerden farklıdır. Bakınız bunlar için El-İnhirafatül Akadiyye Sahife 289 294 ve 295 Hindistan'da Şeyh Bahuddin Zekeriya el kabri vardır. İnsanlar burada secde etmek ve adak adamak gibi türlü ibadetler yaparlar. Pakistan'da Lahor'da Şeyh Ali el-Hucuri'nin türbesi de büyük türbelerdendir. Hayret vericidir ki insanlar bu türbelerin meftumudurlar. Halbuki bu türbelerin birçoğu yalan ya da uydurmadır. Birçoğunun gerçekle alakaları da yoktur. Mesela Hüseyin radıyallahu anh'ın Kahire'de bir türbesi vardır. İnsanlar orada türlü türlü ibadetler yaparlar. Dua etmek, kurban kesmek, tavaf yapmak gibi. Hüseyin'in az kalanda da bir kabri vardır. Halep'in batısında cevşen, cuşen dağının eteğinde de Hüseyin'in başına nispet edilen bir başka türbe vardır. Bundan başka Dimek, Dimeşk'te, Hanane, Necef ve Kufe arasında, Medine'de annesi Fatıma radiyallahu anh'ın kabri yanında ve Necefle, Necef'te babası Ali radiyallahu anh'a nispet edilen kabrin civarında olmak üzere Hüseyin'in başının bulunduğu söylenen dört yerde daha türbesi vardır. Kerbela'da da bir türbe vardır ki başı tekrar cesedine iade edilmiştir denilmektedir. Bunlar için bakınız. El infi el inhirafatul akadiye. Sayfa 288. Lugatu Tarap dergisi 7. yıl 1929 mesele. Sayfa 557, 561. Ma'alumu Halep. El eseriye Abdullah Haccar. Seyyide Zeynep binti Ali radıyallahu anhuma de vefat etmiş. Ve Baki'ye defnedilmiştir. Ancak Şia tarafından Dimeşk'te yapılmış olan ve Zeynep'e nispet edilen bir kabir vardır. Kahire'de Seyyide Zeynep namıyla Zeyne Zeyyebe Zeyneb'e nispet edilen türbe diğerlerinden daha az popüler değildir. Tarih kitapları Zeynep'in hayatında veya ölümünden sonra Mısır'a gelmiş veya getirilmiş olduğunu kesinlikle zikretmemiştir. Mısır'da İskenderiye halkı kesin olarak inanmaktadır ki Ebu Derda radıyallahu anh kendisine nispet edilen bir türbede kendi şehirlerinde medfun bulunmaktadır. İlim ehli nezdinde kesin olan ise bu sahabinin o şehirde defnedilmemiş olduğudur. Benzer bir durum Kahire'de bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Seyyide Rukayya türbesi içinde geçerlidir. Bu türbeyi ve Hüseyin bin Ali'nin kızı Seyyide Sekine'nin türbesini Fatım'i halifesi El -Amir bi Ahkamillah'ın hanımı inşa etmiştir. En meşhur türbelerden biri de Irak'ta Necef'teki Ali bin Ebu Talib türbesidir. Bu da uydurma bir kabirdir. Zira Ali, Kufe'de, Kasrul İmara, Emirlik Sarayı'nda medfundur. Basra'da da Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın kabri vardır. Halbuki kendisi Medine'de vefat etmiş ve Cennetül Baki'ye defnedilmiştir. Halep'te, Medine'de vefat etmiş olduğu halde, Cabir bin Abdullah'ın türbesi bulunmaktadır. Şam'da da insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızları Ümmü Gülsüm ve Rukayye'ye bir kabir nispet etmektedirler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu iki kızı da Osman radıyallahu anh'ın hanımıdır. Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Medine-i Münevvere'de vefat etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları Medine'de Cennetül Baki mezarlığına defnetmiştir. Dimeşk Camii'nde bulunan ve Hud Aleyhisselam'a nispet edilen kabir de ilim ehline göre aslı olmayan kabirlerdendir. Hud Aleyhisselam Şam'a gelmemiştir. Hadramut'ta ona nispet edilen bir kabir vardır. Hadramut'ta Salih Aleyhisselam'a ait olduğu iddia edilen bir kabir daha vardır. Halbuki Salih Aleyhisselam Hicaz'da vefat etmiştir. Yafa'da, Filistin'de Salih Aleyhisselam'a nispet edilen bir kabir bulunmaktadır. Bu şehirde ayrıca Eyüp Aleyhisselam'a ait bir ziyaretgâhta bulunmaktadır. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah ve salatu ala rasulillah ve bat. Saygıdeğer Müslümanlar, Tevhid Gemisi isimli kitabımızın 56. sayfasından devam ediyoruz inşallah. Şeyh Berekat'in makamı. Bakınız şeytan, insanların akılları ile nasıl oynuyor? Yerin ve göklerin Rabbine ibadetten onları nasıl alıkoyuyor? Ölülere ibadet ettirmeye nasıl sevk ediyor? Hatta şeytan, insanları toprağa, çürüyüp gitmiş kemiklere tazim göstermeye bakın nasıl yöneltiyor? Mesela, Bazen herhangi bir kabrin ziyaret edene yararlı olduğu ve dua edene şefaat ettiği şayiasından başlamaktadır. Bu yüzden insanlar arasında keramet hikayeleri yaygınlaşmakta ve gerçeğe dönüşmektedir. Sonra da şirkin değişik suretleri ortaya çıkmakta, kabrin çevresini tavaf etmek, kabirde yatana dua etmek gibi şirk çeşitleri görülmektedir. Nitekim, Kabrin orada medfun bulunana nispeti ister gerçek olsun ister olmasın. Bu tür şirk tezahürlerinin birçoğu bu kabirler etrafında görülmektedir. Bu durum bana Şeyh Berekat Türbesi ile ilgili hikayeyi hatırlatıyor. Bu hikaye Adil ve Said adında iki genç arasında geçiyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra kabirlere tazim yapmanın Adaklar adamanın ve bu şekilde adanmanın yoğun olduğu bir köyde göreve başlamışlar. Adil, köyde okul yanında saitle konuşurken aniden otobüse yarı bunak, dilenci bir adam biniyor. Yaşlıydı, titriyor ve sallanıyordu. Salyasını kirli ve sarkan koluna siliyordu. Yolcuları rahatsız ediyor, tehditler savuruyordu. Beddua ederse otobüsün yolda giderken devrileceği tehdidiyle yolcuları korkutuyordu. Yaptığı duaların kabul edildiğini iddia ediyordu. Said, kerametlerin, evliyaların, abdalların ve evtadın var ve etkili olduğuna inanılan bir ailede büyümüştü. Bu yüzden korkmuş, endişelenmişti. Otobüs gerçekten devrilmesin diye... Adil'den o ihtiyara birkaç dirhem vermesini istemişti. Çünkü ona göre bu dilenci Abdulkerim Ebu Şatta, duası kabul olunan mübarek dervişlerdendi. Adil hayretle, evet ehli sünnet vel cemaat de kerametlere inanır. Fakat kerametler salih, takvalı, amellerini gizliden yapanlara aittir. Bunlar gibi dinlerini geçim varsta kılmış meczuplara değil, dedi. Said öyle söyleme, diye bağırdı. Bu adamdan zuhur eden olağanüstü olaylar, küçük büyük herkesin dilinde dolaşıyor. Az sonra göreceksin, o inecek ve biz yolumuza devam edeceğiz. Ama o bizden önce ilerideki köye varıp bizi bekliyor olacak. Evet, keramet, kerametleri inkar mı ediyorsun, dedi. Adil, ben kerametleri mutlak olarak inkar etmiyorum. Allah dilediği kuluna ikramda bulunmaya kadirdir. Fakat bunu bizim yiyeceğimiz, içeceğimiz haline gelmesini, bizleri bu insanları ve ölüleri yaratma, emretme ve kainatta tasarrufta bulunma gibi hususlarda kendilerinden korkarak, gazaplarından kaçınarak, Allah Subhanahu ve teala'ya şirk koşturacak kapılardan içeri sokmalarını inkar ediyorum. Böyle olamaz dedi. Said şöyle söyledi. Yani Şeyh Ahmet Ebu Servet'in Arafat'tan İstanbul'a geldiğini, ailesinin yanında ızgara kebap yiyip geceleyin tekrar Arafat'a döndüğünü tasdik etmiyor musun? Adil, Said Allah senin aklına bereket ihsan etsin. Üniversitede bunu mu öğrendin dedi. Said, alaycılığa başladık ha dedi. Adil, seninle alay etmedim. Fakat avamın sözlerin sözlerinin ve hurafelerinin tenkil kabul, tenkit kabul etmeyen muhkem bir konuma gelmiş olması böyle bir şey olamaz. Kesinlikle olamaz dedi. Said, fakat bu kerametleri sadece avam nakletmiyor ki. Meşayih efendilerimiz de, bu makamlarla, türbelerle ilgili birçok şey anlatıyorlar dedi. Adil, tamam ait. Bu makamların ve türbelerin birer uydurma ve yalan olduğuna, bunların hiçbir gerçek tarafı bulunmadığına dair, sana pratik bir delil göstersem ne dersin? Hiçbir kabir, hiçbir ölü, hiçbir veli yoktur ki, ancak ve ancak bir şaiadan insanlar arasında yayılan, Yalanlardan, söylentilerden ibaret olmasın. Sonuçta da tasdik olunur hale gelmişlerdir dedi. Said irkildi ve Eûzubillah, billah demeye başladı. Sonra ikisi de bir müddet sustular. Otobüs gidecekleri köyün evlerine varana kadar yola devam etti. Adil Said'e dönerek, Said şu evlerde herhangi bir veliye ait kabir, makam, ya da türbe bulunur mu dedi. Said hayır. Veli'nin yol üstüne evlerin içine defnedilmesi maluk mu dedi. Adil bir planı olduğunu söyledi. Öyleyse salihlerden birine ait olup da izi emaresi yok olup gitmiş eski bir kabrin bu evlerin içinde bulunduğu söylentisini köyde yaysak ne dersin? Bu salih zat hakkındaki türlü kerametler uydursak. Yanında yapılacak duanın kabul olunduğunu söylesek, sonra da insanların tasdik edip etmeyeceklerine bir baksak ne dersin? Eminim ki insanlar bu söylentiyi ciddiye alırlar. Belki de gelecek yıl hayal ürünü bu şeyh için büyük bir makam veya türbe inşa ederler ve ondan yardım istemeye başlarlar. Halbuki burada topraktan başka hiçbir şey yok. Yerin en altına kadar kazacak olsalar da bir şey bulamazlar dedi. Said, bırak bu işleri bir adam. Sen insanlara aptal mı sanıyorsun? Bu bu derece akılsız mı zannediyorsun? Dedi. Adil, tamam. Bana yardımcı olsan, muhafakat etsen ne zararın olur ki? Yoksa korkuyor musun? Dedi. Said, hayır. Korkmuyorum ama ikna olmadım dedi. Adil, güzel dedi. Sen yarı kabul ettiysen bu sanal şeyhin ismini şeyh berekat koysak ne dersin? Said tamam nasıl istersen öyle olsun dedi. Adil ve Said bu işi okuldaki öğretmen arkadaşları arasında sessizce yamakla anlaştılar. Bir de berber dükkanında yayacaklardı çünkü berber dükkanları en önemli söylenti yayma yerlerinden biriydi. Köye vardıklarında otobüsten inip doğruca Berber Selim'in dükkanına gittiler. İçeri girip Berber'le veliler hakkında konuşmaya başladılar. Salih, veli zatlardan birinin yıllardan beri orada medfun bulunduğunu, Allah katında önemli bir konuma sahip olduğunu ve bu zattan yardım isteyenlerin ise çok az olduğunu söylediler. Berber bu zatın nerede olduğunu sordu, köyün girişindeki evlerin orada olduğunu söylediler. Berber, Allah'a hamdolsun ki köyümüze bir veli kul ikramında bulundu. Ben de uzun zamandır köyde bir şey umuyordum. Böyle bir şey olduğunu zannediyordum. Çevre köylerde, El-Cedide'de, Ümmül Kevsa'da onlarca salih zat bulunacak. Bizde ise bir tane veli, bir tane makam olmayacak. Makul mu? dedi. Adil de Şeyh Berekat, Ey Hacı Selim, büyük salih zatlardandı. O yüce kapı nezninde önemli bir makama sahipti dedi. Berber, demek ki sen şeyh berekat kuddise sırrı hakkında bunca bilgiye sahipsin. Ama susuyorsun ha diyerek bağırdı. Bu haber ateşin kuru otlara yayıldığı gibi köyde bire yayılmaya başladı. İnsanlar bu şeyh hakkında konuşmaya onu rüyalarında görmeye başladılar. Sohbetlerinde de bu şeyhi, şeyhin ne kadar uzun boylu olduğundan, sarığının büyüklüğünden, saylamayacak kadar çok olan kerametlerinden, ezan vakti geldiğinde minarenin ona doğru nasıl eğildiğinden vesaire bahsediyorlardı. Okulda öğretmenler arasında da konuşulmaya başladı. Kimisi kabul ediyor, kimisi de reddediyordu. İş çığrından çıkınca, Said öğretmen sabredemedi onlara şöyle bağır, bağırdı. Ey aklı başında adamlar bırakın böyle hurafeleri. Tek ses halinde hurafe mi? Yani sen şeyh bereket yok mu diyorsun dediler. Said "Tabii ki mevcut değil. Kabri de gerçek değil. Bu sadece bir söylenti. O evlerin orada topraktan başka bir şey yok. Ne şeyh ne veli ne de makam. Öğretmenler hareketlendiler. Ne diyorsun sen be adam? Şeyh berekat hakkında böyle sözler söylemeye nasıl cüret edebilirsin? O şeyh berekat ki köydeki batı pınarı onun ellerinden kaynamıştır. O şeyh ki dediler. Said onların bağışmalarından, bağırışmalarından rahatsız olmuştur. Fakat şöyle dedi. Aklınızı başınıza vermeyin. Aklınızı başkasına vermeyin. Siz aklı başında eğitimli kimselersiniz. Biri size kabirden, türbeden bahsettiğinde ya da siz uykudayken şeytanın akıllarınızla oynadığında hemen tasdik etmemelisiniz. O sırada müdür tartışmaya katıldı. Şöyle söyledi. Fakat şeyhin sıfatları mevcuttur ve kesindir. Dün gazete, gazetenin onun hakkında yazdıklarını okumadın mı? Said hayret etmişti. Gazetede bile ha ne yazmış diye sordu. Müdür de yazıyı şöyle aktardı. Şeyh Berkat'ın makamının keşfi başlığı altında şunlar söyleniyordu. Şeyh Berkat kaddesallahu sirru hicri 1100 yılında doğmuştur. Halit bin Velid efendimizin soyundandır. Falan falanca ve filanca isimli ilim adamları gibi birçok alimden ders almıştır. Haçlılara karşı yapılan bir savaşta Türk ordusuna katılmıştır. Haçlılarla savaş şiddetlenince hamasi duyguları baskın gelerek Haçlılara doğru üflemiş ve büyük bir rüzgar kasırga çıkarmıştır. Bu kasırga Haçlı askerlerini yüzlerce metre havaya kaldırmış ve hepsi kan ravan içinde yere düşmüşlerdir. Said maşallah bu gazeteci şeyh bereket hakkında bu detaylı bilgiyi nereden bulmuş dedi müdür. Bunlar gerçek. Babasının evinden mi getirdi sanıyorsun? Tarih bu tarih dedi sahip. Fakat bu delile muhtaç bir iddiadır. İddiacının delil getirmesi gerekir. Benim de senin de herhangi bir iddianın doğruluğu konusunda temkinli olmamız lazım. Aksi halde her birimiz hoşuna giden şeyi, kabirleri, velileri, kerametleri iddia eder dedi daha sonra Said oradakilere şöyle seslendi. Bakın, açık ve net olarak söylüyorum ki, şeyh berekatın makamı uydurma bir konudur. Asılsız bir söylentidir. Bunu ben ve Adil Hoca uydurduk. İnsanların cehaletlerini, körü körüne hareket ettiklerini, temkinli davranmadıklarını ispatlamak için uydurduk. İşte Adil Hoca, karşınızda dilerseniz ona sorun. Adil'e döndüler ve, Adil Hoca da senin gibi tartışmayı seven, her konu için delil isteyen birisi, onun velilere ve salih zatlara karşı kini var. Sen ve Adil, her ne iddiada bulunursanız bulunun, biz Şeyh Berekat'ın ecdat zamanından beri var olduğuna inanıyoruz. Dünya, veli ve salih zatlardan yoksun değildir. Sapkınlıktan Allah'a sığınırız, dediler. Adil ve Said Susmuşlardı. Zil çaldı ve öğretmenler derse girdiler. Said öğretmen gördüklerinden dolayı şaşırmış vaziyette kendi kendine söylenerek yürüyordu. Şeyh berekat, kerametler makul mü? Hayır değil dedi. Bütün bu insanların hata içinde olması, gazetenin yalan söylemesi mümkün mü? İlginç. Köylüler dün evlerin orada toplanarak Şeyh Berekat için tören yaptılar. Fakat Şeyh Berekat'ı Adil Hoca uydurmuştu. Herkesin bunamış olması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil diye düşünüyordu. Said'in zihin dünyasına yeni bir fikir sızmaya başlamıştı. Belki de Şeyh Berekat gerçekten vardı. Belki de Adil Hoca bunu önceden biliyordu. Fakat Şeyh Berekat'ın varlığını... Kendisi uydurmuş gibi gösteriyordu. Sait Hoca bunları düşündü. Fakat bu fikrin zihninden çıkması için Evuzu Besmele çekti. Fakat kurtulamadı. Ertesi gün okuldaki tartışma aynı minval üzere devam etti. Ders yılının sonlarıydı. Yaz tatili gelip de öğretmenler memleketlerine gidince tartışmada bitmişti. Ertesi sene Adil Hoca ile Sait Hoca Köydeki okula gitmek üzere otobüse bindiler. Adil öğretmen konuyu tamamen unutmuştu. Halbuki o mevzuyu uyduran ve yayan kendisiydi. Fakat Said hocaya dikkat etti. Said hoca köyün evlerine yaklaşınca bir takım zikirler ve dualar okuyordu. Evlerin bulunduğu o yere geldiğin, geldiklerinde ne kadar da dehşete kapıldılar. Şeyh berekatın makamı için yapılmış tüm haşmetiyle dikilen güzel bir yapı gördüler. Hemen yanında da Türk mimari tarzında büyük bir cami vardı. Adil öğretmen gülümsedi ve insanların zavallı akılsızlar olduğunu, şeytanın onlar arasında şirki yaymada başarılı olduğunu anladı. Onun da gülümsemesi için Sait öğretmene döndü. Ama Sait hocanın dualar içinde kaybolup, gittiği sürpriziyle karşılaştı. Aksine sahip, şoföre biraz durması için seslendi. Sonra ellerini kaldırıp, şeyh berekatın ruhuna fatiha okudu. El Beyan dergisi Ali Muhammed'den kısaltılarak nakledilmiştir. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve batın. Muhterem Müslümanlar, Tevhid Gemisi isimli kitabımızın 69. sayfası. Orada ne yapıyorlar konusuyla okumaya devam ediyoruz. Kabir perestlerin birçoğu kurban, şeker, kahve, çay, türlü türlü yiyecek ve mallarla birlikte türbeleri akın ediyorlar. Maksatları yanlarında getirdikleri şeyleri türbe sahibine yakınlaşmak için takdim etmek. Aynı şekilde veli, veya şeyhe yakınlaşmak için kurbanlık hayvanlar kesiyorlar. Kabrin etrafını tavaf edip toprağına yüz sürüyor, ihtiyaçlarının giderilmesini ve sıkıntılarından kurtulmayı diliyorlar. Hatta meftun olmuş bu insanların ölüler ve kabir ehli adına yemin ettiklerini bile görürsünüz. Yemin etmek isteyen birisinin Allah adına yemin etmesini de kabul etmezler. Öyle ki Allah adına yemin etse de Wallahil azim ya da Allah'a yemin ederim ki dese kabul etmezler. Tasdik etmezler. Kendi evliyalarından biri adına yemin ettiğinde ise kabul edip onaylarlar. Durum bazıları için öyle bir hal almıştır ki bu kabirlere haç ziyareti gibi ziyaretler düzenlemeye başlamışlardır. Bu iş için çeşitli şekiller ve ibadet tarzları belirlenmiştir. Hatta iyice aşırı gidenlerden biri bu hususta bir kitap telif ederek Menasikül Haccil Meşahid Türbeleri hac ederken yapılacak ibadetler adını vermiştir. Dahası içinde bulundukları şirk ve bidati daha da abartarak türbe ziyaretleri için bir takım edep kuralları belirlemişlerdir. Buna göre Türbe ziyaretçilerinin türbede yatana saygılarından ötürü ayakkabılarını çıkartmaları gerekir. Türbeye türbedarın izni alınarak girilebilir. Kabir görevlisi gelen ziyaretçileri Müslümanların Kabe etrafındaki tavafları gibi türbe etrafında tavaf ettirir. Ziyaretçiler türbe ve kubbeyle değişik şekillerde teberrükte bulunurlar. Kimisi toprağını alır. Kimisi kabrin çevresindeki metal çembere eller, sonra da vücuduna ve elbisesine sürer. Türbe içine girdiğinde Allah'tan başkası için yapılan türlü ibadetler görürsün. Kabirde yatana dua etmek mi dersin? Ondan medet beklemek mi dersin? Dua ederken kabirde yatana aşırı derecede yönelmek mi dersin? Hatta öyle ki bir kadının çocuğunu kaldırıp sallayarak, kabirdeki şeyhten çocuğu için bereket dilediğini ve kabri karşı kabre karşı secdeye kapananlar bile olduğunu görürsün. Hatta bu türbelerin yanında adaklar da sunulmaktadır. Bazı insanlar bu kabrin yanında günlerce hatta aylarca kalırlar. Amaçları şifa bulmak, ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaktır. Bazı türbelerde bu maksat için ziyaretçinin bekleyeceği Ziyaret odaları vardır. Ayrıca ziyaret eden kişide ağlama derecesine varan bir huşu, sekinet ve etkilenmişlik hali görülür. Kabirlerde yatan ölüler Allah'tan başka ibadet edilen ilahlar haline gelmişlerdir. Allah hiçbir peygambere ve meleğe ibadet edilmesine razı değilken nasıl olur da normal bir insana ibadet edilmesine razı olur? Kalpleri birbirine benzedi. Kabirlerde yatan ölüler bırakın başkalarını kendilerine bile yardım etmeye ve fayda vermeye güç yetiremezler. Onlara tazim gösteren, onlardan korkan kimselerin bu halleri Müslüman olup da yanlarındaki puttan korkan sakif heyetinin haline çok benzer. Halbuki o put ne zarar verebilir... Ne de fayda sağlayabilir. Mus'ab bin Ukbe şöyle anlatıyor. İslam insanların gönüllerinde iyice yer edince kabileler Müslüman olduklarını ilan etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme elçilerini gönderdiler. Sakif kabilesinden de on küsür adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an dinlemelerini temin için onları mescitte konaklattı. Müslüman olduklarını ilan etmek istedikleri zaman birbirlerine bakıp ibadet ettikleri putu hatırladılar. O puta Rabbe diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme faiz, zina ve içkiyi sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini onlara haram kıldı. Kabullenip itaat ettiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbe'yi ne yapacaklarını sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkın onu dedi. Hayret, heyhat, er errab Rabbe senin kendisini yıkmak istediğini bilse oranın ve etrafının halkını öldürür dediler. Ömer radıyallahu anh yazık size amma da cahilsiniz o sadece bir taş dedi. Biz sana gelmedik Hattab'ın oğlu dediler. Sonra da ya Resulallah onu yıkmak için sen birini görevlendir biz onu kesinlikle yıkamayız dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yıkacak birini size göndereceğim dedi. Onlar da kabilelerine dönmek için izin istediler. Kabilelerini İslam'a davet ettiler. Kabiledekiler Müslüman oldu. Kalplerinde put korkusu olduğu halde birkaç gün geçti. Halid bin Velid ile Mughire bin Şube bir grup sahabi ile birlikte onların yanına geldi. Putun yanına gittiler. Erkekler, kadınlar, çocuklar toplanmıştı. Hepsi endişeliydiler. Putun yıkılamayacağına ve kendisine el süreceğini süreni öldüreceğine kesin bir şekilde inanıyorlardı. Mughire bin Şube baltayı alarak puta yöneldi. Arkadaşlarına ''Bakın, şimdi güldüreceğim sizi.'' dedi ve baltayı puta vurdu. Sonra da ayağıyla putu tepelerken yere düştü. İnsanlar bağırıştılar. Putun onu öldürdüğünü sandılar. Halit bin Velid'e ve beraberindekilere ''Dileyen buyursun, yaklaşsın.'' dediler. Mugire, putlarının zafer kazandığını sanarak sevindiklerini görünce ayağa kalktı ve ''Allah'a yemin olsun ki... ''Ey sakifliler, bu put bir ahmak, taştan çamurdan başka bir şey değil. Allah'ın affına yönelin, ona ibadet edin.'' dedi ve sonra bir darbe indirerek putu kırdı. Daha sonra sahabiler putu üzerine çıkarak ufak taşlar haline gelene kadar parçaladılar. Bugün bütün bu türbeler ve kabirler muvahhid birisi gelse, Onların ve sahiplerinin tepesine dikil verse, kendileri için intikam almaya asla güç getiremezler. Şirk nasıl ortaya çıktı? Şirkin yeryüzünde nasıl ortaya çıktığı üzerinde fikir yürüttüğünüzde, bunun salih zatlar hakkındaki aşırılıktan, onların olmaları gereken konumdan daha yükseklere çıkarılmalarından kaynaklandığını görürsünüz. Nuh kavmi muvahhitti. Şirk koşmadan yalnızca Allah'a ibadet ederlerdi. Yeryüzünde de şirk yoktu. İçlerinde, içlerinde de vedh, suva, yeğuz, yeğük ve Nesir isimli beş tane salih zat bulunuyor idi. Bunlar ibadet ehli insanlardı. İnsanlara dinlerini öğretirlerdi. Bu beş zat ölünce insanlar hüzünlendiler. Ve ibadetin faziletini bize hatırlatanlar, Allah'a itaati emredenler ölüp gitti dediler. Şeytan onlara vesvese vermeye başladı. Şöyle fısıldıyordu. Keşke o zatların suretlerini yapsanız şöyle heykeller şeklinde mescitlerinizin yanına dikerdiniz. Bu heykelleri gördükçe de o zatların ibadetlerini hatırlar. ibadet konusunda daha bir canlı, istekli ve azimli olurdunuz. Şeytanın fısıltısını kabul edip ona itaat ettiler. Birer sembol olarak putlar edindiler. Maksatları ibadeti ve salahı bu heykeller vesilesiyle hatırlamaktı. Gerçekten de bu putları görüyor ve ibadeti hatırlıyorlardı. Aradan seneler geçti. O nesil dünyadan göçüp gitti. Kendilerinden sonra evlatları yetişti. Babalarının kendilerine ibadeti hatırlatmaları için bu heykelleri ve putlara övdüklerini, tazim ettiklerini... ...görerek büyümüşlerdi. Ancak... ...onlardan sonra bir nesil daha yetişti... ...iblis onlara... ...sizden öncekiler bunlara ibadet ediyorlardı. Kıtlık veya bir ihtiyaç durumunda... ...bunlara sığınıyorlardı. Siz de onlara ibadet edin dedi. Onlar da bu putlara... ...ibadet etmeye başladılar. Ta ki Allah... ...onlara Nuh Aleyhisselam'ı gönderene kadar. Nuh Aleyhisselam... Tam 950 yıl onlara davette bulunmasına rağmen onunla birlikte iman edenlerin sayısı çok azdı. Bu yüzden Allah azze ve celle kafirlere gazap etti ve onları tufan ile helak etti. Bu Nuh aleyhisselam kavminde böyle olmuştu. Peki İbrahim aleyhisselamın kavmi içinde şirk nasıl ortaya çıkmıştı? Yıldızlara, gezegenlere ibadet ederlerdi. Bunların evren üzerinde hakimiyetleri bulunduklarına, sıkıntıları giderdiklerine, dualara icabet ettiklerine ve ihtiyaçları giderdiklerine inanırlardı. Bu gezegenlerin Allah ile yarattıkları arasında birer aracı olduklarına ve bu alemin idaresinin bu gezegenlere havale edildiğine inanırlardı. Çok geçmeden... Gezegenlerin ve meleklerin suretinde putlar yapmaya başladılar. İbrahim aleyhisselamın babası da put yapar çocuklarına verip sattırırdı. İbrahim aleyhisselam da put satmaya mecbur kalırdı. Satarken şöyle seslenirdi. Fayda ve zarar veremeyen bu şeyleri kim satın almak ister? Kardeşleri putları satmış olarak geri dönerken İbrahim aleyhisselam gittiği gibi elinde putlarla gerisin geri gelirdi. Sonra babasını ve kavmini bu putları terk etmeye davet etti. Ama onun davetini kabul etmediler. İbrahim Aleyhisselam onların putlarını kırıp yıktı. Onlar da onu yakmaya çalıştılar. İbrahim'i ateşten Allah kurtardı. İşte Nuh'un ve İbrahim'in şirk miratçısı kavimlerin hali budur. Şimdi de gün, bugünkü kabir perestlere dönüyor ve soruyoruz. Bu insanların kabirlerle, türbelerle alakaları nasıl başladı? Bu iş şirk koşmaya kadar nasıl vardı? Bu ilgi alaka salih ve takva sahibi kimseleri takdis etmekle başlamıştır. Bu nedenle buraların ziyaret edilmesi güzel görünmüştür. Ama ölümü ve ahireti anıp ibret almak için değil, tam aksine orada yatan salih şeyhi anmak için hem de ...icabet edeceği ümidiyle, o kabrin yanında Allah'a dua etmek için, kabre el sürmek, öpmek, yüz sürmek için, çabut bağlamak için, istekte bulunmak için, Allah katında şefaatçi olmaları, amacıyla vasıta ya da vesile edinmek için. Türbede yatanın tertemiz ve mükerrem olduğunu, Allah'a yakın ve tazime layık olduğunu... Allah indinde belli bir makamı bulunduğunu ileri sürerler. Tabii ki bu arada hacet sahibi ve günahlara bulaşmış olan insanın direkt olarak Allah'a dua etmesi doğru olmaz. Kabir sahibini kendisiyle Allah arasında vası takılması gerekir. Sonra şeytan kabir ziyaretçilerinin kalplerine şunları fısıldar: Madem ki bu kabirde yatan zat mükerremdir. Öyleyse Allah ona tasarruf yetkisi ve kudret bahşetmiştir. Böylelikle ziyaretçi kabirde yatan zatı büyük görmeye, ondan korkmaya, ona ümit bağlamaya ve ona dua etmeye başlar. Medetdiler kabrinin üzerine mescit, kubbe veya türbe inşa eder. Orada kandiller yakar, üzerine örtüler örter, süsler. Ona secde ederek, etrafında tavaf ederek, öperek, selamlayarak, haç ziyareti yapar gibi türbeyi ziyaret ederek ibadet eder. Sonra da kabirde yatan kişiyle ilgili türlü kerametler uydururlar. Hikayeler, kıssalar düzenlerler. İşte falan kadın, o zata dua etmiş de evlenmiş, bir başkası kadının çocuğu olmuş, bir başkası Filancanın çocuğu kötürümlü iyileşmiş ve benzeri birçok hikaye uydururlar. Bazı kimseler sık sık şu sözü tekrarlarlar. Eşikleri ziyaret edenin eli boş çevrilmez. Yani türbeleri, kutsal eşikleri kim ziyaret ederse ihtiyacı giderilir muradına erer. Hatta türbelerden birinin yakınındaki bir esnafa, müşteri, müşterilerine, müşterilerine, Niçin bu şeyhin türbesi adına yemin ediyorsun da Allah adına yemin etmiyorsun diye sorulunca müşteriler Allah adına yapılan yemin yerine falan Efendimizin türbesi adına yapılan yeminden başkasını kabullenmiyorlar diye cevap vermiştir. Şu işe bakın. Türbeye gösterdikleri tazim Allah'a gösterdikleri tazimin nasıl da önüne geçiyor? Hal böyle olunca bir öbek toprakla Taş veya odun arasında ne fark kalır? Türbe ve makam ile suret ve put arasında veya yaratılmış diğer varlıklar arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Önemli olan gizemin var olması ve bunun sahibine yönelmiş olmaktır. Onun fayda veya zarar verebildiğine, zenginleştirdiğine veya şefaat edebildiğine inanmaktır. Bu insanların hali Ebu Reca el-Utarudi radiyallahu anh'ın şu anlattığına çok yakındır. Biz cahiliye döneminde putlara, taşlara ve ağaçlara tapardık. Bizden biri bir taşa tapar, daha güzel bir taş görünce taptığı taşı bırakıp ötekine tapardı. Taş bulamadığımız zaman bir öbek toprak toplar, koyunu getirip o öbeğin üzerinde... Sar ve sonra etrafında tavaf ederdik. Bir defasında sefere çıkmıştık. Yanımızda da ilah kabul edip taptığımız bir taş vardı. Bir heybenin içine koymuştuk. Yemek için ateş yakıp da tencereyi üzerine oturtacağımız üçüncü bir taş bulamazsak onun yerine ilahımızı koyar, ateşe yakın olduğu zaman daha iyi ısıtır derdik. Bir gün bir yerde konaklamıştık. Taşı heybeden çıkarmıştık. Yola koyulduğumuzda topluluktan birisi bağırdı. "Hey, Rabbimiz kaybolmuş. Arayın, bulun onu." Develere binip Rabbimizi aramaya koyulduk. Ararken birinin daha bağırdığını duyduk. "Hey, Rabbimizi ya da ona benzeyen bir başka Rabbi buldum." Yüklerimizi bulunduğu yere, yüklerimizin bulunduğu yere döndüm. Kavmimin bir putun yanında secdeye kapandıklarını gördüm. Geldik ve yanında bir deve kurban ettik. İnsanların İslam öncesi cahiliye dönemlerinde sergiledikleri şu cahilliklere hayret doğrusu. Bugünkü cahillikler ise maalesef daha da şaşırtıcı. Allah için söyleyin, taşa tabanla kabre tapan arasında ne fark var? İhtiyaçlarını putlara, arz edenlerle çürümüş kemiklere arz edenler arasında ne fark var? Evliyanın kabirlerine tapınanlarla çamura ya da suya tapınanlar arasında ne fark var? Evet. Bunların hepsi bizi Allah'a daha da yakınlaştırmalarından başka bir şey için bunlara ibadet ediyor değiliz derler. Şüphesiz kabir perestleri açık ve net olarak putçuluk içine düşüren işte budur. Akhir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah. Tevekkeltele Allah vela havle vela kuvvete illa billah. Muhterem Müslümanlar. Tevhid gemisi isimli kitabımızın 84. sayfası. 4 itiraz. 1. Gönüllere kabirlere bağlı olan ve bunlara dua eden kimselerin bazıları siz katı davranıyorsunuz. Biz ölülere ibadet etmiyoruz. Orada gömülü olan salih evliyalardır. Onların Allah katında belli bir makamları vardır. Bizim için Allah'ın katında şefaatçi olacaklar diyebilirler. Biz de deriz ki, işte bu Kureyş kafirlerinin putlara tapınırken sergiledikleri şirktir. Arapların müşrikleri rububiyet tevhidini kabul ediyorlardı. Yaratan, rızık veren ve idare eden Olarak hiçbir ortak koşmaksızın Allah'ı kabul ediyorlardı. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. De ki gökten ve yerden sizi kim rızıklandırıyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim malik? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim idare ediyor? Allah diyecekler. De ki öyleyse ona şirk koşmaktan sakınmıyor musunuz? Yunus suresi ayet 31. Bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı savaşmış, kanlarını ve mallarını helal saymıştı. Çünkü Allah'ı ibadet türlerinin tümünde birlememişlerdi. Yüce Allah'tan başkasına ibadet etmekten sakındıran Kur'an ayetlerine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine göre Allah'a şirk koşmak, kulun ibadet konusunda bir putu ya da taşı peygamberi veliyi veya kabri Allah'a ortak koşmasıdır. Şirk sırf Allah'a özgü olan bir şeyi Allah'tan başkası için yapmaktır. Bu başka varlığa cahiliyedeki gibi sene, sanem, put vesaire denmesi, veli, kabir, türbe denmesi de aynıdır. Bugün yeni bir fırka ortaya çıksa ve Allah'ın haşa eşi ve çocuğu bulunduğunu iddia etse, Hristiyanlarla aynı hükmü taşır. Hristiyanlar hakkında inmiş olan ayetler bunlara uygun düşer. Her ne kadar kendilerini Hristiyan olarak adlandırmasalar da ancak hükümleri aynıdır. Bugünkü kabir perestlerle ilgili hükümler de dünkü kabir perestlerle aynedir. 2. Kabirlere gönül bağlamış bazı kişiler şöyle derler: Biz kabirlerde yatan evliyaya veya salih zatlara şefaat talep etmek için yakınlaşmaya çalışıyoruz. Onlar salih kimselerdir. Dünyadayken yaşarken gündüzleri bol bol oruç tutar, seher vakitlerinde gözyaşı dökerlerdi. Onlar Allah katında belli bir makama ve mevkiye sahiptiler. İşte bu yüzden Onlardan Allah katında bizim için şefaatçi olmalarını talep ediyoruz. Bu kimselere şunları söylemek isteriz. Bakın yazıklar olsun sizlere. Allah'a davet edene icabet edin. Ona iman edin. Yüce Allah aracılar edinmeyi şirk sayarak şöyle buyurmuştur. Allah'ın yanı sıra kendilerine zarar da fayda da vermeyen şeylere ibadet ederler. Bunlar? Allah katında bizim aracılarımızdır derler. De ki, göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi var? Allah'a haber veriyorsunuz. Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. Yunus suresi ayet 18. Ayrıca şöyle de deriz. Biz de Allah'ın peygamberlere ve velilere şefaat hakkı verdiğine, onların Allah'a en yakın insanlar olduklarına, iman ediyoruz. Ancak Rabbimiz onlardan dilekte bulunmaktan ve onlara dua etmekten bizleri nehyetmiştir. Peygamberlerin, velilerin ve şehitlerin Allah katında şefaat hakkı vardır. Fakat şefaat, istedikleri kimselere şefaat edebilmek, istediklerini de hariç tutmak şeklinde onların elinde değildir. Kesinlikle böyle değil. Onlar ancak Allah'ın kendilerine izin vermesinden ve şefaat edilecek olan kimseden razı olmasından sonra ancak şefaat edebilirler. 3. Bazı kabir sevdalıları da şu şekilde itiraz ediyorlar. Eskiden birçok Müslüman kabirlerin üzerine bina inşa etmişler. Şu anda da türbe ve yatırlar yapmaya devam etmektedirler. Bunların yanında dua etmenin Yollarını aramaktadırlar. Ümmetin hepsi batıl üzere de siz mi hak üzeresiniz? Onlara şöyle beyan etmek isteriz. Bu türbelerin ve yatırların çoğu uydurmadır. Sahiplerine nispeti daha önce de geçtiği üzere doğru değildir. Ayrıca kabirler üzerine bina inşa etmek ve yanlarında dua etmek için yollar aramak reddedilen bid'atlerdendir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bunlardan sakındırarak şöyle buyurmuştur. Allah peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiklerinden ötürü Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. 4. Bir şüphe var ki şeytan bu şüpheyi bazı kalplere yerleştirmektedir. Bu şüpheye göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabri Hiçbir inkara mahal olmaksızın Mescid-i Nebevi'nin içinde yer almaktadır. Eğer böyle bir şey haram olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oraya defnedilmezdi. Aynı şekilde kabrinin üzerinde kubbe bulunmasını da delil alarak delil olarak ileri sürmektedirler. Cevap olarak şöyle denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği yerde defnedilmiştir. Peygamberler ilgili hadislerde varit olduğu üzere vefat ettikleri yerde defnedilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mescidin içinde değil, Aişe radıyallahu anh'ın hücresine defnedilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin defnedildiği yer hücrenin içidir. Yani defnedildiğinde orası ev idi. Ashab-ı kiram, Sonraki zamanlarda kimse onun kabrine mescit edilmesin diye de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aişe radıyallahu anhuma'nın hücresine defnetmişlerdir. Nitekim Aişe radıyallahu anha hadisinde varit olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümüyle sonuçlanan hastalığı sırasında şöyle buyurmuştur. Allah Peygamberlerinin kabirlerini mescit edinmiş olan Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Ayşe radiyallahu anh'a şöyle diyor. Böyle olmasaydı kabri belirgin olurdu. Ancak mescit haline getirilmesinden korkmuştur. Evet Ayşe radiyallahu anh'ın evine defnedilmişti. Ayşe radiyallahu anh'ın evi doğu tarafından mescide bitişikti. Yıllar geçip insanlar çoğalınca ashab, mescidi, kabir tarafı hariç her yönden genişletti. Batı, kuzey ve güney cephelerinden genişlettiler. Sadece doğu cephesine dokunmadılar. O cepheyi kabir engel olduğundan dolayı genişletmediler. Hicri 88 yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 77 yıl sonra ve Medine'deki ashabın genelinin vefatının ardından halife Velid bin Abdulmelik genişletmek amacıyla Mescid-i Nebevi'nin yıkılmasını emretti. Her, cepheti, her cepheden genişletilmesini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarının odalarının da mescide katılmasını emretti. Doğu cephesinden genişletilip de Ayşe radıyallahu anha'nın hücre Si mescide katılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri mescidin içinde kalmış oldu. Bakınız. Errat alal ahnas sahibe 184. Mecmul feteva 27 taksim 323. Tarihi i̇bn Kesir 9 taksim 74. İşte kabir ve mescidle ilgili durum bu şekildedir. Öyleyse hiçbir kimsenin ashab radıyallahu anh'tan sonra olan şeylere... Şeylerle delil getirmesi doğru olmaz. Çünkü bunlar sabit olan hadislere ve ümmetin selefinin anlayışına muhaliftir. Velid bin Abdülmelik Allah azze ve celle onu affetsin nebevi nebevi hücrenin mescid dahil edilmesi konusunda hata etmiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitlerin kabirler üzerine inşa edilmesini yasaklamıştı. Doğru olan mescidin nebevi hücreye el süzülmeksizin diğer cephelerden genişletilmesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri üzerindeki kubbe için de aynı durum geçerlidir. Bu kubbenin yapımı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ne de ashabı kiram radiyallahu anhuma'dandır. Ne tabiinden ne de tebeyi tabiinden ne de ümmetin alimlerinden ve imamlarından gelen bir şeye dayanmamaktadır. Aksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri üzerine yapılmış olan bu kubbe, son dönemdeki Mısır krallarından biri olan Melik Mansur adıyla bilinen Kalavun Es-Salihi'nin Hicri 678'de yaptırdığı bir yapıdır. Bunun için Tenziyru-s-Sacid El-Albani sayfa 93- Sıra'un beynel hakkı vel batıl saat sadık sayfa 106. Tahrirul itikad sayfa 43'e müracaat edebilirsiniz. Çağrı. Kabirlere gönül bağlayanlara şunu söylemek isterim. Ey insanlar! Ey insanlarım! Allah'a davet eden davetçiye icabet edin. Ona iman edin. Allah için... Selefi Salihinin herhangi bir kabri kireçlediğini, boyadığını biliyor musunuz? Ya da Melik-i Allam'dan gafil olarak herhangi bir insana ümit bağladıklarını ya da herhangi bir türbe ve makam ile tevessülde bulunduklarını biliyor musunuz? Onlardan birinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ya da ashabından ya da ehli beytinden birinin kabrine giderek herhangi bir ihtiyacını gidermek Herhangi bir sıkıntısından kurtulmak için dilekte bulunduğunu biliyor musunuz? Ömer radıyallahu anh döneminde Medine-i ashabına bir bakın. Yer kuruyup da yağmur kesilince bu durumu Ömer'e şikayet etmişlerdi. Ömer de onları çıkarıp istiska namazı kılmıştı. Ardından da ellerini kaldırdı ve Allah'ım biz kuraklık çektiğimiz zaman... Peygamberimizin bizim için ettiği dua ile tevessül ettik. Sen de bize yağmur yağdırdın Allah'ım. Şimdi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının duası ile tevessül ediyoruz dedi. Sonra da Abbas radıyallahu anh'a dönüp şöyle dedi. Ey Abbas Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın. Abbas kalktı ve Allah Teala'ya dua etti. İnsanlar da onunla birlikte amin dediler. Ağladılar yakardılar. En nihayetinde üstlerinde yağmur bulutları toplandı ve yağmur yağdı. Ashab-ı kirama bakın onların fıkı bizden daha fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duydukları sevgi ile daha da muazzam. Bir ihtiyaçlar olduğunda başlarına bir sıkıntı geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gidip ya Resulullah bize Allah katında aracı ol demediler kesinlikle bundan uzak durdular. Onlar nebiye Mürsel veya veliyül mukarreb bile olsa ölüye dua etmenin caiz olmadığını biliyorlardı. Bir ihtiyacın karşılanmasını veya bir sıkıntının giderilmesini ancak salih dualarla istemişlerdir. Vah ki vah kemikler ve çürüyüp ufalanmış cesetler üzerinde kalabalıklar oluşturan Mağfiret ve rahmet uman bugünün zavallılarına yazıklar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin suret ve heykel yapımını boşu boşuna oyun olsun diye mi yasakladığını zannediyorsunuz? Yoksa Müslümanların suret ve heykellere ibadet ederek tekrar ilk cahiliyeye dönmelerinden mi endişe ediyordu? Suret ve heykellere tazim gösterenlerle Türbelere ve kabirlere tazim gösterenler arasında ne fark var? Madem ikisi de şirke götürüyor ve tevhid akidesini bozuyor, demek ki arasında hiçbir fark yoktur. Şirk sebeplerinden bir, Allah'tan başkası adına yemin etmek. Kabe adına, güvenilirlik adına, şeref adına, falan kişinin bereketi adına, filan kimsenin hayatına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına, veli kulun mertebesine ve analara, babalara yemin etmek asla caiz değildir. Bunların hepsi haramdır. Çünkü yemin etmek, yemin edilen kişi ya da şeyin tazim edilmesi demektir ki bu Allah'tan başkası için asla doğru değildir. İmam Ahmet bin Hanbel, İbni Ömer'den merfu olarak şunu rivayet etmiştir. Kim Allah'tan başkası adına yemin ederse, şirk koşmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemin edecek olan Allah'ın adına yemin etsin ya da sussun. Yüce Allah'tan başkasına yemin eden kimse, yemin edilen kimsenin azametinin, Allah'ın azameti gibi olduğuna inanmaktadır ki bu en büyük şirktir. Adına yemin etmiş olduğu şeyin Allah'tan daha aşağı seviyede olduğuna inanırsa bu da küçük şirktir. Maksatsız olarak dilinden buna benzer sözler dökülen kişinin kefareti la ilahe illallah demesidir. Nitekim Buhari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim yemin eder de yemininde lat ve uzayı katarsa la ilahe illallah desin. Allah'tan başkası adına yeminler eden kimsenin bu sözleri terk etmek için nefsiyle mücadele etmesi gerekir. Bazı kimseler de Allah adına yalan yere yemin ederken Şeyhi adına yalan yemin etmeyi göze alamıyorlar. Bazı insanların dillerinde dolaşan şirk lafızları, lafızlarının bazıları şunlardır. Allah ve sen dilersen, Allah ve falan kişi olmasaydı, Allah'tan ve senden başka kimsem yok. Bu Allah'ın ve senin bereketindendir ve benzeri gibi. Doğrusu ise şöyle olmalıydı. Önce Allah, sonra sen dilersen. Önce Allah, sonra sen olmasaydın ve benzeri. 2. Muska, boncuk ya da yaprak. Şirk sebeplerinden biri de nazar ve benzerlerinden korkarak muska, boncuk veya yaprak asmaktır. Bu şeylerin belayı gidermek ve def etmek için yalnızca bir sebep ve yol olduğuna inanmak küçük şirktir. Bu şeylerin bizzat kendilerinin belaya def ettiklerine ve bu hususta etkiler olduğuna inanmak ise büyük şirktir. Çünkü Allah'tan başkası ile ilişkilendirilmektedir. Kainatta herhangi bir şey için Allah ile birlikte de Allah'tan başkası için de tasarruf hakkı tanınmamaktadır. Muskalar iki çeşittir. A. İçinde, üzerinde. Kur'an ayetleri yazılı olanlar, bazı kişiler kumaş, deri, altın ve benzeri bir malzemeden yapılmış olan ve üzerinde Kur'an ayetleri yazılı olan şeyler asarlar ki bu caiz değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir uygulama yaptığına dair hiçbir şey varit olmamıştır. Bu türden şeyleri takmak başka şeyleri de takmaya sevk edebilir. B- İçinde Kur'an ayetleri yazılı olmayanlar, üzerinde cinlerin isimlerinin veya sihirbazların sembollerinin yazılı olduğu şeylerin takılması gibi. Allah'a sığınırız ki işte bu şirk vesilelerindendir. İbn Mesud, kim herhangi bir kimsedeki bir muskayı koparırsa sanki köle azat etmiş gibi olur demiştir. Huzeyfe bin El Yaman Koluna demirden bir halka takmış olan bir adam gördü. Bu nedir diye sordu. Adam hastalıktan dolayı dedi. Huzeyfe onu çıkarıp at. Zira hastalığını daha da artırmaktan başka bir işe yaramaz dedi. O üzerindeyken ölürsen ebediyen kurtulamazsın dedi. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. De ki, gaybı Allah'tan başka göklerde, yerde olan hiç kimse bilmez. Nemil suresi ayet 65. Hiçbir kimsenin ne mukarreb bir meleğin, ne mürsel bir peygamberin, ne kendini ibadete vermiş veli bir kulun, ne de tabi olunan bir önderin gaybı bilmesi mümkün değildir. Gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Sadece Allah peygamberlere gayıpla ilgili bazı hususları vahyedebilir. Yüce Allah'ın peygamberleri sallallahu aleyhi ve selleme kafirlerin kendisi için kurdukları tuzakları, kıyamet alametlerini ve benzeri şeyleri bildirmesi gibidir. El falı, kahve falı, astroloji, medyumluk, kahinlik veya sihir gibi herhangi bir vesileyle gaybı bildiğini, bildirdiğini iddia eden kimse yalancı bir kafirdir. Bazı şarlatanların, deccallerin kaybolmuş eşya ile veya bazı hastalıkların sebepleriyle ilgili olarak verdikleri haberler cinlerin ve şeytanların kullanılmasından başka bir yolla sağlanmamaktadır. Zayıf imanlı bazı kişiler müneccimlere giderek gelecekleriyle ilgili Evlilikleriyle alakalı bir şeyler soruyorlar ki bu haramdır. Gaybı bildiğini kim iddia ederse ya da bu iddiayı kim onaylarsa o küfre giren bir müşrik olur. Gazete ve dergilerde yer alan yıldız fallarına itibar etmek ya da gaybı bildiğini iddia eden kişiyle telefonla görüşme yaparak bir şeyler sormak da aynı kabildendir. Yani haramdır. 3. Sihir, kehanet, medyumluk ve müneccimlik. Sihir, bir takım sözler, ilaç ve tütsülerden ibarettir. Sihir gerçektir. Kalplere de, bedenlere de etki edebilir. Hasta edebilir, öldürebilir veya eşlerin arasını açabilir. Sihir en büyük günahlardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helak edici yedi günahtan kaçının nedir onlar diye sordular. Allah'a şirk koşmak sihir buyurdu. Sihirle ilgili, sihirde sihri yapana hizmet etmelerini sağlamak için şeytanların kullanılması, onlarla ilişki kurulması ve sevdikleri şeylerle onları yaklaştırmaya çalışması söz konusudur. Ayrıca sihirde gaybı bilme iddiası da vardır ki, bu küfür ve açık bir sapıklıktır. Bu nedenle Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa ne yapsa iflah olmaz. Taha suresi ayet 69. Sihirbaza uygulanacak hüküm bir grup sahabi radiyallahu anhum'un yapmış oldukları yol gösterdikleri gibi ölümdür. Şaşılacak bir durum ki bizler insanların sihri basite aldıkları belki de övünç vesilesi saydıkları, sahiplerine ödüller verdikleri ve sanat dalı kabul ettikleri bir zamanda yaşıyoruz. Sihirbazlar için kutlamalar, yarışmalar düzenleniyor ve bu etkinliklere binlerce seyirci taraftar katılıyor. Bu da Akideyi önemsememekten kaynaklanmaktadır. Sihirbaza karşı yapılan en güzel şey Cündüp bin Abdullah radıyallahu anh'ın yaptığıdır. O emirlerden birinin yanına geldiğinde emirin huzurunda bir sihirbaz gördü. Sihirbaz elindeki kılıçla oynuyordu. Bir adamın başını kesip tekrar eski haline döndürdüğünü insanlara bir, bir göz boyama olarak gösteriyordu. Ertesi gün cündüp geldi, üzerine ridasını giymiş, ridasının altına da kılıcını saklamıştı. Sonra halifenin yanına girdi. Sihirbaz halifenin huzurunda kılıçla oynuyor, insanların gözleri önünde sihir yapıyordu. İnsanlar hayret ve beğeni içinde izliyorlardı. Cündüp sihirbaza yaklaştı. Sonra aniden kılıcını çıkarıp kaldırdı ve sihirbazın ensesine indirdi. Sihirbazın kafasını uçurdu. Sihirbaz debelenerek yere düştü. Cündüp şöyle dedi. Sihirbazın had cezası kılıçla boynunun vurulmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir kahine gelir de onun söylediğini tasdik ederse Muhammed'e indirilene küfretmiştir. Yani inkar etmiştir. Ebu Davud ve Tirmizi'dedir bu hadis. Burada dikkat edilmesi gereken nokta vardır. Sihirbazlar, kahinler ve medyumlar insanların inançlarıyla oynarlar. Şöyle ki, tedavi edebilecek insanlarmış gibi görünüp hastalara Allah'tan başkası için kurbanlar kesmedilerini emrederler. Şu şu özellikte bir koç veya tavuk kurban etmelerini söylerler. Bazen de onlar için şirk içerikli tılsımlar, şeytani dualar yazarlar. Bunları muskalar şeklinde boyunlarına astırırlar. Veya sandıklarının içine ya da evlerinin herhangi bir yerine koymalarını tembih ederler. Bazıları da olağanüstü olaylar sergileyen, kerametler gösteren bir veli gibi görünür. Mesela kendisini silahla vurur. Veya arabanın tekerleri altına atılır ama hiç etkilenmez. Ya da hakikatte şeytan işi birer sihir olan ve kendi ellerinde cari olan türlü şarlatanlıklar sergilerler. Allah'ı zikretme sırasında ise şeytanları gizleniverir. Bir gencin anlattığına göre bir gün bir ülkeye gitmiş. Sirk adı verilen gösteri merkezlerinden birine girmiş ve gösteriyi izlemeye başlamış. Bu genç anlatmaya devam ediyor. Biz türlü oyunları izlediğimiz sırada bir kadın geldi. Sonra enteresan bir güçle ipin üzerine üzerinde yürüdü. Sonra da duvarın üzerine sıçrayarak bir sivrisinek gibi yürümeye başladı. Kadının yaptıkları karşısında insanlar öylesine hayrete kapıldılar ki kendi kendime bu kadının bu kadının yaptıklarının eğitimle kazanılmış hareketler olmasına imkan yok. Doğrusu ben günahkar bir kulum ama muvahhidim. Böyle şeylere rıza göstermem dedim. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Sihir ve sihirbazlarla ilgili bir cuma hutbesini hatırladım. Hocanın söylediklerinden biri de sihirbazların şeytanları kullandıklarıydı. Allah zikredildiği zaman şeytanların tuzaklarının boşa çıkacağını ve kuvvetlerinin kaybolacağını söylemişti. Sandalyemden kalktım ve tiyatro sahnesine doğru yürümeye başladım. İnsanlar büyük bir beğeniyle alkışlıyordu. Benim de aşırı derecede beğendiğim, beğendiğimden dolayı böyle hareket ettiğimi zannediyorlardı. Sihirbaz kadına yaklaşıyordum. Sahneye ulaşıp sihirbaz kadına yaklaşınca bakışlarımı ona yönelttim ve ayetel kürsü. Hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onu ne bir uyukla da uyuklama ne de uyku tutar. Ayetini okudum. Kadın bocalamaya başladı. Vallahi ben daha ayeti bitirmeden yere düştü. Titremeye başladı. İnsanlar ayağa kalkmış, korkmuşlardı. Kadını hastaneye götürdüler. Şu ayetlerin sahibi Allah ne kadar doğru söylemiştir. Şeytanın tuzağı muhakkak ki zayıftır. Nisa suresi ayet 76. Onlar bir tuzak kurdular. Allah da bir tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ali İmran ayet 54 4. Heykellere ve anıtlara tazim göstermek Heykelin Arapçadaki karşılığı timsel, temasildir. İnsan veya hayvan şeklinde somut suret anlamına gelir. Anıtlar ise liderler ve önemli insanlar için dikilmiş olan heykellerdir. Meydanlara, parklara ve benzeri yerlere dikilmektedir. Yeryüzündeki şirk bu heykeller nedeniyle vuku bulmuştur. Nuh kavmini bilmiyor musunuz? Kendilerinden olan bazı kimselerin heykellerini yaptılar. Çok geçmeden de Allah ile birlikte o heykellere de ibadet eder oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu yüzden yani şirke vesile olduğu için heykel dikmeyi, ve resim asmayı yasaklamıştır. Hatta resim yapanları lanetlemiş ve onların kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimseler olduğunu bildirmiştir. Resimlerin silinip yok edilmelerini emretmiş ve içinde resim bulunan eve meleklerin girmediğini haber vermiştir. 5- Bidat ve Tevessül Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüce makamıyla yaratılmışların zatları veya haklarıyla ölülerden dua ya da şefaat dileğinde bulunarak tevessül etmek gibi. Kişinin duasında Allah'ım peygamberlerinin yüce makamı hatırına falan kimsenin hakkı için ya da falan ölmüşün ruhu hatırına senden istiyorum demesi gibi sözlerin hiçbirisi caiz değildir. Caiz ve meşru olan tevessül ise şöyledir. Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla Allah'a yapılan tevessüldür. Mesela, Errahim, bana merhamet et, ey gafur, mağfiret eyle demek gibi. Aynı şekilde Allah'a iman ile ve salih amellerle tevessülde bulunmakta caizdir. Mesela Allah'ım sana iman ettiğim ve peygamberlerini tasdik ettiğim için beni cennetine sok, cennetine al demek gibi. Hayatta olan salih kulların duasıyla Allah'a tevessül etmek de caizdir. Hayatta olan salih bir kuldan kendisi için Allah'a dua istemesini istemek gibi. Müslüman'ın Müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı dua makbuldür ancak... Kabrinde yatan bir ölüden dua istemek ise kesinlikle caiz değildir. Bu geçenlerin hepsi Allah'ın kulları üzerindeki haklarındandır. Bunların Allah'tan başkası için yapılması caiz değildir. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah ve salatu ve selamu ala rasulillah ve ba'di. Muhterem Müslümanlar, Tevhid Gemisi kitabımızın 109. sayfasından okumaya devam ediyoruz inşallah. Allah'a imandandır. Yüce Allah'ın her şeyin Rabbi olduğuna, ibadet edilmeye layık olduğuna inanmak. Onun isimlerinin en güzel ve sıfatlarının en yüce olduğuna inanmak. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi işiten ve görendir. Şura Suresi ayet 11. Yüce Allah'ın dilediği zaman, dilediği şeyi, dilediği keyfiyette konuştuğuna iman ederiz. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Allah Musa ile gerçekten konuştu. Nisa Suresi ayet 164. Kur'an ve semavi kitapların hepsi Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah'ın kullarının üzerinde zatı ile en yüksekte ve sıfatlarıyla en yüce olduğuna inanırız. Gökleri ve yeri altı günde yarattığına sonra arşa istifa ettiğine iman ederiz. Onun arş üzerine istifa etmesi celal ve azametine layıktır. Bu istivanın keyfiyetini ondan başkası bilmez. O arşı üzerinde yüce olmakla birlikte mahlukatın hallerini bilir, sözlerini işitir, fiillerini görür ve işlerini idare eder. Müminlerin kıyamet gününde Rablerini göreceklerine iman ederiz. Allahu Teala şöyle buyurmuştur: O gün bazı yüzler Rablerine bakarak parıldar. Kıyamet Suresi Yüce Allah'ın kitabında ve Resulünün de sünnetinde Rabbimizin sıfatlarına dair verdikleri her habere inanırız. Bunların hakikatini tasdik ederiz. Allah Azze ve Celle'ye layık olduğu şekilde inanırız. Meleklere iman. Allah onları nurdan yaratmıştır onlara yerine getirecekleri görevler yüklemiştir. Onlar, Allah'a isyan etmeksizin emrolundukları şeyi yerine getiren varlıklardır. Görevlendirdikleri şeyleri yaparlar. Sayı bakımından bizden daha fazladırlar. Korkuları ve ibadetleri de daha fazladır. Buhari ve Müslim, gökte Beyt-i Mamur adında bir ev bulunduğunu, her gün bu eve 70 bin melek girdiğini, namaz kıldıktan sonra çıktıklarını, sonra da kıyamete dek oraya bir daha dönmediklerini rivayet etmiştir. Ebu Davud ve Taberani'de sahih olarak yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle'nin arşı taşıyan meleklerinden biri hakkında konuşmama izin verildi. Onun kulak memesi ile omzu arası mesafe 700 yıllık yürüyüş kadardır. Hadis Ebu Davud'da geçmekte. Bazı meleklerin özel görevleri vardır. Cebrail peygamberlere vahiy getirmekle, Mikail yağmur ve bitkilere, İsrafil kıyamet koparken suğra üfürmekle, Ölüm meleği ruhları kabz etmekle, Malik cehennem bekçiliği ile görevlidir. Allah Teala'nın rahimlerdeki ceninleri ve Adem oğlunu korumak, kulların amellerini yazmak, kabirdeki ölüyü sorgulamak ve benzeri işleri için görevli melekleri vardır. İşte melekler böyledirler. Onlar gaybi bir alemdir. Onları görmesek de var olduklarına iman ederiz. Bize gayb olan daha başka varlıklar da vardır. Bu varlıklar cinlerdir. Cinler ateşten yaratılmışlardır. Allah onları insanlardan önce yaratmıştır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Cinleri öz ateşten yarattı. Rahman suresi. Cinler de ibadetle mükellef ve memurdurlar. Onların bazıları mümin, bazıları da kafirdir. Kimisi itaatkar, kimisi isyankardır. İnsanların bazen cinlere karşı düşmanlık yaptıkları gibi cinler de bazen insanlara karşı düşmanlık yaparlar. İnsanoğlunun cinlere olan düşmanlığı küçük abdest ya da büyük abdest bozduktan sonra temizliğini kemik ile ya da hayvan tersi ile yapmasıdır. Müslim'de geçtiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kemik ve hayvan tersi hakkında şöyle buyuruyor. Bu ikisiyle istinca yapmayınız. Zira bunlar cinlerin, cinlerden olan kardeşlerinizin yiyeceğidir. Hadis Tirmizi'de de geçmekte. Cinlerin, insanlara karşı yaptıkları düşmanlıkların bazıları ise şunlardır. Vesvese vermek, suretiyle insanlara musallat olmaları, onları korkutmaları, sara rahatsızlığı vermeleri gibi. Müslümanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olan şer'i zikirleri, ayetel kürsüyü, muav, muavvezeteyn surelerini okumak gibi meşru zikirler yoluyla cinlerden korunması mümkündür. Cinler için kurban kesmek suretiyle onlara yaklaşmaya çalışmak ve şerlerinden korunmak için onlara dua etmek ise şirk çeşitlerindendir. Hiç şüphe yok ki cinler ve şeytanlar zayıf varlıklardır. Kurdukları tuzaklar da zayıftır. Fakat cinler insanların günahları çoğaldığı, harama bakar hale geldiği, çalgı aletlerini dinlediği, imanı zayıfladığı, Rabbi ile ilişkisi azaldığı, Allah'ı zikretmekten gafil olduğu, şer'i zikirlerle korunmaktan gaflete düştüğü zaman insana musallat olmaya güç bulurlar. Zira Allahu Teala şeytan ve askerleri hakkında şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki onun iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultası yoktur. Onun sultası ancak kendisini dost edinenler ve Allah'a şirk koşanlar üzerindedir. Nahl suresi. Kitaplara iman Bunlar Allah'ın insanlara hidayet olması için peygamberlerine indirdiği kitaplardır ki sayıları çoktur. Bunların hepsine iman ederiz. Allah bizlere bunların dördünü bildirmiştir. Kur'anı Muhammed'e, Tevrada Musaya, İncili İsa'ya, Zeburuda Davuda hepsine salat ve selam olsun. Allah Azze ve Celle indirmiştir. Bu kitapların hepsi de Allahu Teala'nın kelamıdır. Kur'an bunların sonuncusu ve en muazzamıdır. Allah Kur'an'da önceki kitapta kitaplarda olanları bir araya toplamıştır. Nitekim Allahu Teala şöyle buyuruyor. Sana da sana da daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olan kitabı yani Kur'an'ı indirdik. Maide Suresi Ayet 48 Nebilere ve Rasullere iman. Allahu Teala her topluma onları ortağı olmayan bir ve tek olan Allah'a ibadete davet etmek üzere bir peygamber göndermiştir. Rasullerin ilki Nuh, sonuncusu ise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Rasullerin sayısı çoktur. Yüce Allah onların bir kısmını isimleriyle haber vermiş, bir kısmının haberini anlatmış, bir kısmından ise hiç haber vermemiştir. Biz onların hepsine iman ederiz. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Yemin olsun ki biz senden önce resuller göndermişizdir. Onların kimisini sana anlattık, kimisini ise anlatmadık. Mümin Suresi ayet 78. Onlar da yaratılmış birer beşerdir. Diğer insanlarla aralarında hiçbir fark yoktur. Fark, onlara sadece vahiy gelmesidir. Allah Azze ve Celle bir ayet kerimede şöyle buyurmaktadır. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahy olunuyor." Fussilet suresi ayet 6. Evet, onlar da yiyip içen, hastalanan ve ölen birer insandırlar. Onların hepsine iman etmek gerekir. Onların tek birinin risaletini inkar eden, hepsini inkar etmiş sayılır. Allah Azze ve Celle Nuh kavmi hakkında şöyle buyurmuştur. Nuh kavmi de peygamberlerini yalanladı. Şuara 105. Hud kavminde ise Allahu Teala şöyle buyuruyor. Adda peygamberlerini yalanladı. Şu ara 123. Halbuki her toplum ancak kendi peygamberini yalanlayabilir. Fakat bütün peygamberlerin risaleti tek olduğu için onlardan birini yalanlayan hepsini yalanlamış olur. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlayan ve ona tabi olmayan Hristiyanlar Meryem oğlu Mesih'i de yalanlamaktadırlar. Çünkü Mesih onları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile müjdelemiş ve ona ittiba etmelerini emretmiştir. Ama ona itaat etmemişlerdir. Yahudiler ve diğerleri için de aynı şey geçerlidir. Ahiret gününe iman. Ahirete iman ölümden sonra olacaklara dair Allah'ın kitabında zikrettiklerini ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiklerini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 denilecektir. Mü'min suresi ayet 46 Allah azze ve celle münafıklar hakkında şöyle buyurmuştur onlara iki kez azap edeceğiz sonra da muazzam bir azaba itilecekler Tevbe suresi ayet 101 İbni Mesud ve diğerlere şöyle demişlerdir İlk azap dünyadaki ikincisi ise kabirdeki azaptır daha sonra da cehennemdeki muazzam bir azaba iletileceklerdir. Kabir azabı ve nimetlerine ilişkin hadisler ise çok fazladır. İbni, hatta İbni Kayyım ve başkaları bu hadislerin mütevatir olduğunu tasrih etmişlerdir. Sünnet kaynaklarında bu hususa ilişkin 50'den fazla hadis vardır. Bu hadislerin biri, sahihayında yer alan şu rivayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kabre uğradı. Yemin olsun ki bu ikisi azap görmektedirler. Büyük bir sebepten dolayı azap görüyor değiller. Bunlardan biri idrarından sakınmazdı. Diğeri ise insanlar arasını bozmak için laf götürüp getirirdi. Yani Nemime diğer ismiyle kovuculuk yapardı. Buyurdu. Bu hadislerden biri de yine sahih'inde yer almaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında "Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım." derdi. Kabir azabı ve nimetleri gaybi konulardan konulardandır. Akıl ile ölçülüp kavranamaz. Ahiret günü ahiret gününe iman imandandır. Tekrar dirilmeye ve sura üflendiğinde ölülerin diriltileceklerine inanmak, ahirete inanmanın kapsamına girer. Ölüler çırılçıplak, çıplak. Yalın ayak ve sünnetsiz olarak yerlerinden kalkarlar. Nitekim Allahu Te'ala şöyle buyurmuştur. Sonra muhakkak siz bunun ardından elbet öleceksiniz. Sonra da şüphesiz sizler, kıyamet gününde, Tekrar diriltileceksiniz. Mü'minun suresi. Ahirete imandan olan bir husus da hesap ve amellerin karşılıklarının verilmesidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra hesaba çekilmeleri de bize aittir. Gâşiye suresi ayet 26. Cennete ve cehenneme iman da buna dahildir. Cennet muttakilerin diyarıdır. Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanoğlunun aklına gelmeyecek nimetler vardır. Cehennemde azap ve işkence diyarıdır. Orada hiçbir akla gelmeyecek derecede büyük bir azap ve işkence vardır. Aynı şekilde kıyametin hem küçük hem büyük alametlerine iman etmek gerekir. Mesela Deccal'in çıkması, İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi, güneşin battığı yerden doğması, dağbetül arzın zuhuru ve diğer alametler gibi. Şefaate, havuza, mizana, ruyetullah'a ve ahiretle alakalı diğer hususlara da iman edilmelidir. Hayr ve şerriyle kadere iman. Yüce Allah'ın geniş ilmiyle her şeyi daha meydana gelmeden önce bildiğine iman etmelisin. Her şeyi hem bütün hem de detaylı olarak bilmektedir. levh mahfuza da kaydetmiştir. Tüm varlıkları yaratmıştır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şey üzerine vekildir. Zümer suresi ayet 62 bu kainatta hiçbir şey meydana gelmez ki Allah onun meydana gelişini bilmesin ve onun meydana gelmesine izin vermesin vermiş olmasın. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Biz her şeyi bir ölçü yani kader ile yarattık. Kamer ayet 49. İdaresi ve kudreti bulunan her insan, bu ikisi ile bir şeyi yapmayı, veya yapmamayı tercih eder. İsterse abdest alıp namaz kılar, isterse yoldan çıkıp zina eder. Bu sebeple hesaba çekilir ve karşılığını görür. Vacipleri terk edip haramları işleme konusunda kader deliline sığınması caiz değildir. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve Ba'd. Muhterem Müslümanlar, Tevhid Gemisi isimli kitabımızın 124. sayfasından okumaya devam ediyoruz inşallah. İmanı zedeleyen hususlar. 1- Din ile alay etmek. Din ile alay etmek, irtidat etmek, İslam'dan dönmek demektir. Zira allah Teala şöyle buyuruyor. De ki Allah ile, ayetleriyle, Resulü ile alay mı ediyordunuz? Özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Tevbe suresi. Bazı kimseler İslam hakkında mesela şöyle diyorlar. İslam eski bir dindir. İçinde bulunduğumuz çağa uymaz. Bu din geri kalmıştır, gericidir. Beşeri kanunlar İslam'dan daha güzeldir. Tevhide çağıranlar ve kabirlere, türbelere ibadet etmeyi imkanler, inkar edenler için de bu aşırı dincidir, Vahhabidir, Müslümanların arasına ayrılık tohumları ekiyor derler. 2. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek. Allah'a iman gereklerinden biri de Sözlerle, fiillerle, anlaşmazlıklarla, parasal konularla, diğer haklarla alakalı mevzularda onun şeriatıyla hükmetmemektir. Yöneticilerin Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemeleri, halkın da Allahu Teala'nın indirdiği hükümlere başvurmaları gerekir. İman ile Allah'ın indirdiklerinden başkasının hükmüne başvurmak bir arada bulunamaz. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor. Hayır. Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa suresi ayet 65. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ''İşte onlar kafirlerin ta kendileridir.'' Maide suresi ayet 44. Her konuda alışveriş, hırsızlık, zina ve benzeri bütün konularda Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek gerekir. Sadece evlenme, boşanma ve şahsi hallerle ilgili meselelerde değil, tüm konularda Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmelidir.'' İnsanlar için kanun koyup da bu kanunların Allah'ın hükmüne ihtiyaç bırakmadığını, Allah'ın hükmüne eşit olduklarını veya Allah'ın hükmünden daha uygun ve daha üstün olduklarını iddia eden kimseler kafirdir. Evet, kafirdir. Zira Allahu Teala şöyle buyuruyor. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Şura suresi ayet 11. Başka bir ayette yoksa cahiliye hükmünü mü arzuluyorlar? Aklı başında bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel kim olan kim var? Maide suresi ayet 50. Sahih kaynaklarda yer aldığına göre hahamlarını ''Ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edinirler.'' Tevbe 31. ayeti nazil olunca, ''Adi bin Hatem radıyallahu anh, ya Rasulullah, biz onlara ibadet etmezdik.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Onlar sizin için Allah'ın haram kıldığını helal ediyor ve siz de bunu helal bilmiyor muydunuz?'' ''Onlar Allah'ın helal kıldığı şeyleri de size haram kılıyor, siz de bunları haram bilmiyor muydunuz?'' buyurdu. Adi radiyallahu an, evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu da onlara ibadet etmektir buyurdu. Hadis tirmezi de geçmekte. 3. Kafirlerle dostluk müminlere karşı düşmanlık Hiç şüphe yok ki Müslümanların Yahudi, Hristiyan ve diğer müşrik kafirlere düşman olmaları gerekir. Onlara sempati duymaktan Sakınmalıdırlar. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, sempati besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar size gelen hakkı inkar etmişlerdir. Mümtehine ayet bir.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 bu manada birçok ayet vardır. Bu ayetlerin hepsi Allah'ı inkar etmeleri, dinine düşmanlık etmeleri, İslam'a ve ehline tuzak kurmaları nedeniyle kafirlere buğz etmenin ve onlara düşmanlık etmenin vacip olduğuna delalet eder. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Gerçekten kin ve düşmanlıkları ağızlarından dökülen sözlerinden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 Kendi başlarına kaldıklarında size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. Deki ki, kininizden ölün. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini hakkıyla bilmektedir. Size bir iyilik dokunsa, bu onları tasalandırır, başınıza bir musibet gelse buna da sevinirler. Eğer sabreder ve korunursanız onların hilesi, Size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Ali İmran Suresi 118-120. Ayetler Yahudilerin ve Hristiyanların bugünkü durumları ortadadır. İslam'a kurdukları tuzaklar, Müslümanlarla giriştikleri savaşlar ve İslam'dan soğutma çalışmaları İslam'a engel olabilmek için sarf ettikleri büyük miktardaki paralar hiçbiri gizli değildir. Günümüzde Müslümanların kafirlere besledikleri bazı dostluk türlerini şöyle sıralayabiliriz. Davet maksadı dışında kafirlerin arasına karışmak, onların ülkelerinde yaşamak, zaruret olmaksızın onlarla yolculuk etmek, giyim, kuşam, görünüm, Hayat tarzı bakımından onlara benzemeye veya ihtiyaç olmadığı halde onların dilleriyle konuşmaya çalışmaktır. 4. Ashabın ve ehli beytin değerini düşürmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değerli ev halkının değerini düşürmek, onlara sövmek de imanı zedeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını severiz. Onlardan herhangi birini sevme konusunda aşırıya gitmeyiz. Onları ancak hayır ile anarız. Allahu Teala şöyle buyuruyor: İlk öncüler, muhacirler, ensar ve onlara güzellikle ittiba edenlerden Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Tevbe ayet 100. Ashab arasında vuku bulan anlaşmazlık ve savaşlar konusunda ehli sünnet ve cemaatin tavrı bu hususları dile getirmeyip konuşmamaktır. Zira onlar da hatası ve sevabı olan birer insandırlar. Bu fitnelere dahil olmaktan Allah bizim kılıçlarımızı koruduğu gibi biz de dillerimizi korumalıyız. Onlar kıyamet gününde kendilerini toplayıp aralarında hükme varacak bir Rabler olan insanlardır deriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en faziletlisi olarak ve bütün ümmet önünde yer aldığını kabul ederek hilafetin Ebubekir radıyallahu anha, ondan sonra Ömer radıyallahu anha, ondan sonra Osman radıyallahu anha, ondan sonra da Ali radıyallahu anha ait olduğunu kabul ederiz. 5. Bid'atlerin Allah'a yaklaştırdığını ileri sürmek. Bazı Müslümanlar uydurdukları bid'atlerin kendilerini Allah'a yaklaştırdığını ileri sürmektedirler. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu münasebetiyle yapılan mevlut kutlamaları. Bu kutlamalar sırasında güya onun için ayağa kalkmak ona selam göndermek gibi. Ya da Salih zatlardan, velilerden birinin doğumu münasebetiyle yapılan kutlamalar gibi. Bunlar dinde bid'at çıkartmaktır. Ne peygamber ne de sahabe-i kiram bunları yapmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi ihdas ederse o merduttur. Buhari ve Müslim'de geçmektedir hadis. Yani reddedilir. Yine başka bir hadiste sonradan ihdas edilmiş her şey bid'at ve her bid'at sapıklıktır buyurmuştur. Bu hadis müslimde geçmektedir. Nitekim Allahü Teala şöyle buyuruyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'dan razı oldum. Maide ayet 3. Bu tür... Mevlüt kutlamalarından dolayı Allah'ın dinini kemale erdirmediği zannedilmektedir. Öyle ki son dönemde bazı kimseler kendilerini Allah'a yaklaştırdığını iddia ettikleri bir takım ibadetler ihtisas etmişlerdir. Bunlar ise Allah'a ve Resulüne karşı bir itirazdır. Mevlüt kutlamaları eğer Allah'ın razı olduğu dinden olmuş olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem budru ümmü ümmetine mutlaka beyan ederdi. Alimler mevlid kutlamalarını sonradan ihdas edilmiş oldukları için bid'at olarak kabul etmektedirler. Özellikle bu kutlamalarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için aşırılıklar sergilenmesi, kadın erkek karışık vaziyette bulunulması ve eğlence aletlerinin kullanılması bunu daha da tehlikeli hale getiriyor hatta bu kutlamalarda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalvarıp yakarmak, ondan istigasede bulunmak, medet dilemek, gaybi bildiğine inanmak gibi küfür içerikli davranış ve inançlar sebebiyle büyük şirk ve küfür vuku bulabilmektedir. Mesela bazıları bu sirinin şu dizelerini tekrar ederler. Ey mahlukatın en mükerremi, Senden başka kime sığınayım ben? Başıma bir musibet geldiği zaman, Diriliş gününde tutmazsan elimi, Dersin o zaman ey ayağa kayasıca, Dünya ve içindekiler hep senin cömertliğindendir, Levh ve kalem ilmi hep senin ilmindendir. Bu gibi vasıflar, Gayb bilgisi, kıyamet gününde mağfiret, Dünya ve ahirette tahakküm, ancak ve ancak göklerin ve yerin mülkü elinde olan Allah için kabul edilir. Bu gibi şeyler peygamberimizin veya veli zatların mevlüt kutlamalarında çokça vuku bulmaktadır. Eğer bu mevlutleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırlanıyor, siyeri okunuyor denirse biz de şöyle deriz. Bu güzel bir söz. Fakat... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anmak, siyerini okumak belli bir vakit tayin etmeden senenin her günü yapılabilir. Minberlerde, konferanslarda, derslerde, genel açık toplantılarda ve diğer münasebetlerde de bu yapılabilir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve رسولüne götürün. Nisa Suresi Ayet 59 Mevlid kutlamaları Kitabullah'a götürdük ve Kitabullah'ın bize peygamberimize ittiba etmeyi emrettiğini, dinin mükemmel olduğunu bildirdiğini gördük. Mevlidleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine götürdük. Sünnette peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir uygulamada bulunduğunu, yapılmasını emrettiğini ve ashabının da bu tür kutlamalarda bulunduklarını göremedik. Sonuçta bu hususun dinden olmadığını anlamış olduk. Aksine bu kutlamalar sonradan ihdas edilmiş olan bid'atlerdendir. Hatta bayramları kutlama bakımından Yahudilere ve Hristiyanlara benzemek demektir. Aklı başında kimsenin bu kutlamaları yapan kişilerin sayı çokluğuna... Aldanmaması gerekir. Zira Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Yeryüzündekilerin çoğuna itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar. En'am suresi ayet 116. İlginç bir durum. Bazı kimseler bid'at olan bu tür kutlamalara katılmak için çaba harcıyor. Camiden, cemaatten geri kalıyorlar. Bazıları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidlerde hazır bulunduğuna inanıyorlar. Bunun için de onu karşılıyormuş gibi ayağa kalkıyorlar. Bu tamamıyla batıldır. Ve cehalet ürünüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrindedir. Kıyamet gününden önce de oradan çıkacak değildir. Ruhu da ikram yurdunda, Rabbi katında, illiyyindedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde kabri ilk yarılacak olan benim. Ona salat ve selam getirmek ise en faziletli amellerdendir. Çünkü Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler. Siz de ona salat ve selam edin. Ahzab ayet 56 Hepimiz biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmedikçe, ona saygı duymadıkça kulun imanı tamam olmaz. Ona saygı duyup tazim etmenin bir gereği de onu tabi olunacak bir imam edinmektir. Meşru kıldığı ibadetlerin hiçbirinden vazgeçmeyiz. Allah Teala şöyle buyurmuştur. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı sizin için bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Ali İmran ayet 31 Bid'atlerin bazıları 1- Ramazan ayının 27. gecesini kutlama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayındaki uygulaması ibadetleri çoğaltmaktır. Son 10 günde daha fazla çaba harcardı. Sayhan'da yer aldığına göre o şöyle buyurmuştur. Kim iman ile ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan ayını ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Kim iman ile ve sevabını Allah'tan umarak... Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayındaki ve Kadir gecesindeki uygulaması böyledir. Kadir gecesidir diye Ramazan ayının 27 gecesinde kutlama yapmak ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet uygulamasına aykırıdır. Böyle bir kutlama bidattir. Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesi de olabilir. Bir başka gecesi de olabilir. 2. İsra ve Miraç gecesi kutlaması. Miraç kandili. Hiç kuşkusuz ki İsra ve Miraç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğuna dair delillerdendir. İsra ve Miraç, kitap ve sünnette sabittir. İsra ve Miraç'ın gerçekleştiği gecenin Recep ayında, veya bir başka ayda hangi gece olduğuna dair sahih hadislerde herhangi bir bilgi varit olmamıştır. Hangi gece vuku bulduğu bilinseydi bile o geceye özel ibadet yapmak, kutlama yapmak caiz olmazdı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu geceyi kutlamamışlardır. Bu geceye özel ibadet yapmamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti tebliğ etmiş ve emaneti yerine getirmiştir. Bu geceyi tazim etmek ve kutlamak Allah'ın dininden olmuş olsaydı mutlaka beyan ederdi. 3. Şaban ayının 15. gecesinin kutlanması ve özellikle o gün oruç tutulması yani Berat Kandili. Bu geceyle ilgili itimat edilmesi caiz olan bir delil yoktur. Faziletiyle ilgili itimat edilmesi caiz olmayan bazı zayıflar, zayıf hadisler varit olmuştur. Bu gece kılınacak namazın faziletiyle ilgili olanların hepsi İbni Recep'in dikkat çektiği gibi uydurmadır. İbni Vaddah Zeyd bin Eslem'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hocalarımızdan ve fakihlerimizden Şaban ayının 15. gecesine Berat gecesi diye adlandırılan geceye iltifat eden birini görmedik. Son olarak alimler kanı ve malı helal kılıp kişiyi dinden çıkaran, imanı bozan hususların birçok çeşidiyle Müslümanın mürtet olabileceğini ifade etmişlerdir. Bunların en tehlikelileri ve en çok görünenleri şunlardır. 1. Önceki satırlarda da geçtiği üzere Allahu Teala'ya ibadette şirk koşmak. 2. Allah ile kendisi arasında aracılar koyup onlara dua eden, onlardan şefaat isteyen ve onlara tevekkül eden kimse icma ile kafir olmuştur. 3. Müşrikleri kafir saymayan, onların kafir oldukları konusunda şüphe eden ya da onların yollarını doğru gören de Küfre girmiştir. İslam dinini din olarak benimsemeyen herkes, Yahudi, Hristiyan, Budist veya başka bir şey olsun, kafirdir. Akraba olup olmaması fark etmez. 4- Başkasının yolunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan daha mükemmel olduğuna veya başkasının hükmünün onun hükmünden daha güzel olduğuna inanan kimse, Tağutların hükmünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünden daha üstün görenler gibi kafirdir. İnsanların koymuş oldukları düzenlerin ve kanunların İslam şeriatinden daha üstün veya ona eşit olduğuna, bu kanun ve düzenlerin hükmüne başvurmanın caiz olduğuna, İslam şeriatının daha üstün olduğuna inansa bile inanan İslam nizamının 21. yüzyılda uygulanamayacağına, bu nizamın Müslümanların gerilemelerine sebep olduğuna ya da İslam'ın hayatın diğer işlerine müdahale etmeksizin sadece kul ile Rabbi arasındaki ilişkiyi düzenlediğine inanan kimse bu kapsama dahildir. Aynı şekilde hırsızın elinin kesilmesi veya evli olduğu halde zina eden kimsenin recim edilmesi konusunda Allah'ın hükmünün bu çağa uymadığını düşünen kimse de bu kapsamdadır. Ayrıca muamelat, hadler ve diğer konularda Allah'ın şeriatından başkasıyla hükmetmenin caiz olduğuna inanan kimse için de bunun şeriatinin hükmünden daha üstün olduğuna inanması dahi aynı durum geçerlidir. Çünkü bu kimse Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyi mübah saymıştır. Zina, içki, faiz Allah'ın şeriatlerinden başkasıyla hükmetmek gibi Dinden olduğu bilinen şeylerden Allah'ın haram kıldıklarını mübah sayan kimse Müslümanların icmasıyla kafirdir. 5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği herhangi bir şeyi yapsa bile sevmeyip buğz eden kimse de küfre girmiştir. Çünkü Allahu Teala şöyle buyuruyor. Bu onların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamaları dolayısıyladır. Muhammed Suresi ayet 9-6 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininden olan herhangi bir şeyle veya sevabı ve cezasıyla alay eden kimse de küfre girmiştir. Bunun delili de şu ayettir. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve peygamberleriyle mi alay ediyorsunuz? Hiç özür dilemeyin. Siz imanınızdan sonra küfrettiniz. Tevbe 65 66. 7. Kim sihri eşleri birbirinden soğutmak ve birbirine ısındırmak çeşitleriyle yaparsa veya bunun yapılmasına rıza gösterirse küfre girer. Bunun delili Allahu Teala'nın şu ayetidir. Bu iki melek biz ancak bir imtihan vesilesiyiz. Sakın küfre düşme. Demeden kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Bakara suresi ayet 102-8 Müslümanlara karşı müşriklere arka çıkmak, onlara yardımcı olmak. Bunun delili de şu ayettir. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Maide suresi ayet 51-9 tıpkı Musa Aleyhisselam'a muhalefet ettiği gibi bazı sofilerin de şer'i sorumlulukların kendilerinden düştüğüne inanarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edebileceğine inananlar şu ayetten dolayı kafir olurlar. Kim İslam'dan başka bir din ararsa kesinlikle onlardan kabul edilmeyecektir. Ve o Ahirette zarara uğrayanlardandır. Ali İmran suresi ayet 85. 10. Öğrenmeyerek ve amel etmeyerek Allah'ın dininden yüz çevirmek. Bunun delili de şu ayettir. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Secde suresi ayet 22 biraz duralım. İbn Kayyim de şunları söylemiştir. Ölmek üzere bulunanlardan birinin bir takım masiyetleri ve tefritleri, kusurları vardı. Fazla geçmedi. Ölüm gelip çattı. Çevresindekiler hemen yardımına koşup önüne atıldılar. O, ona Allah'ı zikretmeye, kelemeyi tevhidi telkin etmeye başladılar. O ise gözyaşlarına engel olmaya çalışıyordu. Can çekişmeye başlayınca, avaza çıktınca şöyle vardı. La ilahe illallah diyorum ama la ilahe illallah bana ne fayda verecek. Allah için tek bir namaz kıldığımı bilmem. Daha sonra hıçkıra hıçkıra öldü. Amr bin Abdullah bin Zübeyir ölüm döşeğinde hayatının son nefeslerini alıyordu. Aile fertleri de çevresinde ağlıyorlardı. Ölümle pençeleşirken müezzinin akşam ezanı okuduğunu duydu. Nefesi boğazında düğümleniyordu. Can çekişmesi şiddetli, sıkıntısı büyüktü. Ezanı duyunca etrafındakilere elimi tutun dedi. Nereye böyle dediler? Mescide dedi. Bu halde mi dediler? Subhanallah. Ezanı namaza çağırır duyacağında iba icabet etmeyecek miyim? Tutun elimi dedi. İki adam kollarına girdi. İmam ile birlikte bir rekat kıldı. Sonra secdedeyken vefat etti. Evet secde halindeyken ruhunu teslim etti. Ata bin sahip şöyle anlatmıştır. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yanına geldik. Mescitte namaz kıldığı halde hastaydı. Durumu ağırlaşınca ve can çekişmeye başlayınca durumuna acıdık. Yatağa yatsan daha yumuşak olur dedik. Zar zor nefes alarak şöyle dedi. Bana falan kimsenin tahtis ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin namaz kıldığı yerde namazı bekler vaziyette bulunduğu surece Namazda sayılır. Ben bu vaziyetteyken ruhumun kabz edilmesini istiyorum. Kim namazı kılar ve Mevlasına ibadette sabır gösterirse hayatı onun razı olduğu şekilde sunulanır. Saat bin Muaz radıyallahu salih, itaatkar gizlice ibadet eden biriydi. Gece onu seher vakitlerindeki ağlamalarıyla tanırdı. Gündüzler namazı ve istiğfarıyla tanırdı. Beni Kurayza savaşında yaralanmıştı. Günlerce hasta olmuş ve sonunda ölüm gelip çatmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirilince ashabına ona gidin dedi. Cabir şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yola çıktık. Öyle hızlı yürüdü ki ayak kabılarımızın kayışları parçalandı. Üzerimizdeki ridalarımız düştü. Ashabı böyle hızlı gitmesine hayret etmişti. Şöyle buyurdu. ''Sizden önce meleklerin ona yetişip Hanzala'yı yıkadıkları gibi yıkamalarından korkuyorum.'' Evine ulaşmıştı ama o gidene kadar vefat etmişti. Arkadaşları da cesedini yıkamaktaydılar. Cenaze işlemleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Oradaki topluluk ''Ya Rasulullah. bundan daha hafif bir ölüyü kabrine taşımamıştık.'' dediler. Şöyle buyurdu, ''Hafif olmasını sağlayan şey... Bugünden önce hiç inmemiş olan şu kadar melek bugün inmiş ve sizinle birlikte cenazeyi taşımışlardı. Nefsim elinde olana yemin olsun ki melekler Sad'ın ruhunu müjdelemişler, arş ise onun için sarsılmıştır. Allahu Teala şöyle buyuruyor: İman edip salih amel işleyenlere gelince onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç kimse ayrılmak istemezler. Kef suresi 107 ve 108 En büyük masiyetlerden biri de zekatı vermemektir. Zekat İslam'ın üçüncü rükkünüdür. Sahih-i yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altın ve gümüş sahibi olup da Bunların hakkını ödemeyen kimse için kıyamet gününde bunlar ateşten ince levhalar haline getirilir. Cehennem ateşinde kızdırılır ve onunla sahibinin yanı yanağı, alnı ve sırtı dağılanır. Bunlar her soğuduğunda tekrar edilir. Miktarı elli bin sene olan bir gün boyunca kullar arasında hüküm verilinceye kadar ve kul yolunun cennete mi yoksa cehenneme mi? ...gittiğini görünceye kadar sürer. İmam Bukhari... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah'ın mal verdiği kimse... ...o malın zekatını ödemezse o mal... ...kıyamet gününde... ...onun boynuna geçen... ...ağzından köpük saçan... ...kel bir dev yılan şekline sokulur. Sonra onun avurtlarından yakalayıp... ...ben senin malınım... ...ben senin hazinenim der... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şu ayeti okudu. Allah'ın fazlından kendilerine vermiş oldukları şeylerle cimrilik edenler bunu kesinlikle kendileri için hayır zannetmesinler. Aksine o şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına geçirilecektir. Ali İmran 180 Son olarak değerli Beyefendi kardeşim, saygıdeğer hanım kardeşim, ey İslam topluluğu Allah'a davet edene kulak verin, ona icabet edin, ona inanın ki Allah sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem verici bir azaptan kurtarsın. Vallahi ben senin için nasihatte bulunuyorum, bu hak senin önünde ayen beyan ortaya çıkmıştır. Dinin birkaç tane değil, tek bir tane olduğunu öğrenmiş oldun. Allah'tan başka hak ilah yoktur. O haydır, kayyumdur, tektir, samettir. Kendisine hiç kimsenin şirk koşulmasına rıza göstermez. Babalarımızı bir din üzerine bulduk. Biz de onların izlerine uyarız. Zuhruf 22 diyenlerden olma. ''Sen, biz muvahhidleriz, itaat edenleriz, tabi olanlarız.'' de. Kabirlerin yanında kurban kesenlerin ya da oralarda Allah'a şirk koşanların çokluğuna aldanma. Kabirlerde yatanların sıkıntılarını giderdiklerine, dualara icabet ettiklerine dair hikayelere ve kıssalara da inanma. Ebu Talib'e bir bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hak olduğunu, hak dinin İslam olduğunu, putları bir kenara atmak gerektiğini tasdik eden o adam, o bile devamlı şu sözleri tekrarlardı. ''Vallahi ben toprağın bağrına gömülene dek topluluklarıyla sana ilişemeyecekler. Beni davet ettin, bildim ki bana nasihat ediyorsun.'' Dürüstsün, eminsin, insanlığın en hayırlı dini olduğunu bildiğim bir dini bana teklif ettin. Kınanma ya da sövülme korkusu olmasa beni bu dine girmiş görürdün. Onun hakka, ittibasını babalara, atalara muhalefet etme konusu engellemişti. Hatta bakın ölüm döşeğinde kemikleri incelmiş, bedeni zayıflamış, eceli yaklaşmış bir ihtiyar olarak yatarken... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başucunda göz gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak dikiliyor ve amca la ilahe illallah de, la ilahe illallah de diyordu. Kureyş kafirleri de Ebu Talib'in başındaydı. Tevhid kelimesini her söylemek istediğinde Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve kelimeyi kelime-i tevhidi söyletme çabasını sürdürdü. O kafirler de babalarının ve atalarının dini üzere kalması için ısrar ediyorlardı. En sonunda öldü. Babalarının ve atalarının dini üzere, putlara ibadet etmek üzere, Melike Allah'a şirk üzere ölüp gitti. Artık ruhunu teslim etmiş ve bu dünyadan göç edip gitmişti. Yeri cehennemdi. Ne kötü bir dönüş yeridir orası. Allah cenneti kafirlere haram kılmıştır. Sahih halinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ya Rasulullah, amcan seni korur. Sana destek olurdu. Ona herhangi bir faydan oldu mu? Diye soruldu. Evet. Onu cehennemin derinliklerinde buldum ve cehennemin sığ olan yerine çıkardım. Ayaklarının altından iki kor ateş var. ''Bunlar sebebiyle beyni kaynamaktadır.'' dedi. Hatta putları kıran, beyt-i haramı inşa eden Mevlası uğrunda, imtihana tabi tutulan, Allah yolunda işkence gören İbrahim Aleyhisselam'a bir bakın. Kıyamet gününde babasına faydası dokunmayacak. Çünkü babası müşrik olarak öldü. Bukhari'de yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbrahim kıyamet gününde, Babası Azer ile karşılaşır. Azer'in yüzünde gam ve keder vardır. İbrahim ona bana isyan etme dememiş miydim ben sana der. Babası da ona bugün sana isyan etmeyeceğim der. İbrahim ya Rab sen bana diriltilecekleri gün beni mahcup etmeyeceğini vaat etmiştin. Rahmetten uzak babamın. Rusvay bir halde bulunmasının daha mahcup edici ne var der? Allahu Teala da cevaben ben kafirlere cenneti haram kıldım buyurur. Tüm bunlara dikkat et ve şunu hatırla. İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. ABS 34 ve 37. ayetler. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim tertemiz bir kalp ile gelenler o günde fayda bulur. Şuara Suresi 88 ve 89 Allah'a dön, başkalarına nasihat et, tevhide davet et. Herkes için Allah'tan hidayet ve doğruluk iste. Allah en iyi bilendir. Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Muhterem kardeşlerim, Allah rızası için tevhide azı dişlerimizle sarılalım. Yavrularımızı, eşlerimizi, akrabalarımızı, ana ve babalarımızı, Yakın akrabalarımızı, uzak akrabalarımızı tevhid konusunda bilgilendirelim, Allah'tan korkalım, okuyalım, öğrenelim, yaşayalım, davet edelim, Allah rızası içinde başımıza geleceklere sabredelim. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.